Taviztisiniz bu yolda. Ölümü Allah mesehkan Geçen, geçenki mevsede iki tane mevs buldum Burada işte bazı meseleler var. şu, şu, şu mesele hani halledin mi demek ki yar ya. inşallah e, bu meselede <gülüyor> konuş. tekrar müzakere ederiz Hıh. Şeyden eee şu. öncesinde ha, genel olarak siz şey süresiyle yani genel meclisin adabıyla yaptınız. genel eee tartışma sürü, müzakere süresiyle alakalı örnekte yani şeyler nasıl yaklaşman gerekli alakalı belki bir şeyler anlatmak faydalı olur bana göre en azından kendim için yani biz yani nasıl mesela yaklaşıyoruz yani Şimdi böyle bizim yani içinde yaşadığımız ortam ben de yani tam bir kökün tam zirveye ulaştığı, zirveye ulaştığı bir ortamda e, yaş görücü yani. E, ve bu sadece hani böyle denip geçirecek bir e, kavramlarıydı yani. Bu her an, her saniye. Bunu yaşamaktaydı yani. İndikay'ın yani, İndikay'ın ifadesiyle Zabrı Meyat'ta kullanıldığı bir ifade var. İşte diyor, gençler diyor, bu ortamda e, yaşlanırlar, yaşlılar diyor, bu ortamda ölürlük. Böyle bir ortam yani. E, tamamen her şey e, tersine çevrildiği e, bir ortamda. De, yani bizde de bu ortamda yetiştik. Yani. Herkes yani sonuçta bir şekilde kimisi bir de bu cahidenin eğitim sisteminden geçti. Kimisi eğitim sisteminden geçmedi bile sokağından geçti. Meclisinden, çarşısından, pazardan. Yani bir şehirde artık herkese e, bir şeyler bulaştı yani. E, birincisi bu. Kimisi yaşadığımız zaman yani ahir zaman olarak hadislerde bahsettiğim zamanda inşallah Allah'a verir. Çünkü kıyametin alametli olarak sayılan en azından küçük alametli olarak sayılan birçok şey günümüzde tezahür etmişler. Yani. Bunu zaten her gün yaşıyoruz. Yani Allah'ın Hatice de beğenmiş gibi, kişi mühümün olarak evine çıkar, çadır olarak evine geri döner. Onun sonra bir de belki de tam tersi kağıdı olarak evine çık, mühümün olarak da dönebilir. Yani böyle kalpler şey yapmış artık, bir nevi gevşemiş, insanlar her türlü küfre veya şirket kalplerini açar hale gelmiştir. Ve artık bir günler bir günler tutmaz hale gelmiş yani. Hı. Bu itikadi mesele de böyle, ameli mesele de böyle, her türlü mesele de bu şekilde. Keza başka bir hadiste, Buhar'ın ilim bağımına rivayet ettiği, değişik hafızda rivayet etti başka bir hadiste de, ilmin kaldırılmasından bahsediyor ve diyor, ilmin kaldırılması diyor. Bizzat ilmin kendisinin ortadan kaldırılması, suretli olmayacak. Allah alimlerini can alacak. Geriye sadece cahiller kalacak. Ve onlar da insanların başına e, geçip tekrar verecekler. Hem kendi savacaklar hem başkalarını e, saklayacaklar. E, yani, yani, zaman olarak da böyle bir e, zamanla yaşıyoruz. Ondan sonra da e, kavim olarak da hangi kavim içerisinde yaşadığımız yani yani e, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bahşeyi Aleyhisselatü Vesselam e, kavimleri taksif ederken diyor ki mesela Kirmiz'in rivayet ettiği bir adet sunması da üç oğlundan bahsediyor Hamsa ve Yatı Rum'un sürü şey Ruhların ve Farsların İshak nefsinden geldiğini bunlar da hayır olduğunu Türklerimizde büyük g 3 3 geldi. hayır olmadığını söylüyor. Yani g 3 3 5 bir kalmıyor yani. Yani bunlar yerin altında kalmış. Bunlar yerin üstünde kalmış. Yani biz böyle bir kavmi yani yetiştik, büyüdük. Bu kavmin terbiyesiyle e, terbiyelenmiş. Yani her ne kadar e, o kavimden yani sıyrılıp e, terbiye öğrenmeye, amel etmeye çalışsak da yani neticede yani burada kavmi yıldırfı küçümsemanlarında değil yani sonuçta insanlar madenler gibidir. Ee, her kavmi kendine göre bir yetişme tarzı vardı. Bilgisayar anlayışı vardı. Tarihten boyana baktığımızda da şifre, e, yoğunluk, hükürsü içerisindeydi yani şu an e, yaşadığımız coğrafya itibariyle. Ee, yani işte bütün bunları anlatmamın sebebi. Yani e, biz e, işte meselelere ki. Nerede, hangi ülkede yaşıyoruz, hangi kavminin içerisinde yaşıyoruz ve hangi zaman diliminde yaşıyoruz? Yani bunları göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Ee, ve dolayısıyla yani kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor açıkçası. Yani bu herkes için geçerli yani. Diyelim ki benim için de, başkası için de, sizin için de. Diğer herkes için e, geçerli. Yani şu ortamda işte tabiri dersi yedi. Belki haram, içtiği haram neredeyse. Yani solunluğu havaya kalır. Belki haram. Ee, hava e, soluyen. Ee, o duruma gelmiş. Yani biz e, coğrafyada e, böyle bu tarzda, bu tarzda yetişmiş yani bu şartlar altında yetişmiş insan e, ne kadar e, çabalarsa çabalasın. Eğer ki kendi durumunun farkına varıp yani gerçekten biz çok kötü bir noktadayız. Bizim yani bu Atalarımızın dinini tamamen terk edip, şu kavmimizin dilini tamamen terk edip bütün unsurlarıyla, yani sadece itikadi bakımlarıyla değil, ahlakıyla, örfüyle, adetiyle, töresiyle, yetişme tarzıyla, her şeyle terk edip yani tamamen selefin mennecine sarılmadığımız müddet için iflah olmayız. Yani bunun herkesin kavraması lazım. Tabii ki bu sadece dilde söylenecek bir şey değil yani selefin mennecine sarılmak. Selef gibi düşünme, selef gibi yaşam. Yani e, bugün işte o hadiste söylenen dur, yani ilmin kaldırılması, alimlerin vefat etmen surete ilminin kaldırılması durum, Allah öyle gerçekleşmiş yani. yani. Dolayısıyla bizim müracaat edeceğimiz alimler öncelikle yani toprağın altındaki de olmalı yani. E, çünkü e, hayır, e, bereket e, oradadır yani şu asrın insanlığına istisnalarlar e, bir hayır gelmesin. Tabi Allah'ın hidayet ettikleri müstesna. Onlar her zaman zaten e, bulunacaktır. E, yani arası takdirde ifras ve tepkide e, kurtulamayız. Yani e, biz diyelim ki yani kim olursa olsun diyelim ki ben de burada kendi şahsi yorumlarımı yani Selef'in ötesinde şahsi yorumlarımıza fazlasıyla değer verir. Mesela bunları e, tartışettiğim zaman, bunları gündeme getirdiğimiz zaman e, iflah olmayacak. Yani belki sana bir basit zaten açık, masalar okuru anlarsın. Fakat yani öyle bu böyle bir şekilde, yani insanın geldiği lokma gibi olmazsa anlamasına tesir eder. Çarşıda pazarda getir, Yani şeytan, şeytanların merkezi de oluyor tabii cesedinde. Yani. O etkileşimle yaşamış olan bir insanın mesela nashlara bakışı e farklıdır. Yani bugün diyelim ki evinde televizyon olan bir insanla olmayan bir insan belki nashlara yaklaşımı farklı olabilir. Tabii ya yani ne alakası var demedir ama yani bu yaşamadık tecrübe edilen bir şey. Yani kafası sürekli sıfıfıfıfjülle işte haraçmak günahla işte başka şeylerden meşgul olan birisiyle işte sürekli ilimle, zikirle, tehlikle meşgul olan birisi mesela yaklaşım yaklaşımı e, farklı olmaz. Yani bu noktada herkesin kendi nefsini e, ıslah terbiye etmesi gerekiyor. Ama diyelim ki terbiye edemiyorsa da veya tam olarak o hissinden e, raddeye ulaşmamış olsa bile en azından herkesin haddini, hududunu bilmesi Yani sınırını bilmesi. Yani arkadaş biz buyuz. Tamam mı? Bizim kapasitemiz, şeyimiz belli. Yaşadığımız ortam belli. Amellerimiz ortada. Yani o dolayısıyla bu insanlar yani kendilerine güvenip veya da kendileriyle aslında aynı durumda olan başka insanlara güvenip onları takliderek onlara itibar etmek yerine yani Allah'a Resulü ve Selef imamlarına ve de geçmiş alimlere mürazet etmeleri ve e, o alimlerin e, tedrisi hakkında e, geçmeleri e, gerekiyor. Dediğim gibi yoksa e, ifrat ve arasında insanlar e, bozular. E, durulur. Yani biz Fatiha suresinden işte sürekli ilk dınav sıraten Mustafa'ymiş. İşte bizi doğru yola ilet diye e, dua ediyor yani herkes. E, fakat işte o doğru yol nedir? İşte doğru yol zaten e, söylüyor doğru yol ne olduğunu. Hayrı mağdur bir hali, gaza uğrayanlar ve satmışların yolu olmayan orta yok Yani ne gavullerin yolu ne Hristiyanların e, yolu. E, ve de Alimler de diyorlar ki yani bu ümmetten diyorlar ilim sahibi olup da safamdan şu kadarı Hristiyanların şu kadarı benzer. Eee beraber ibadet eden, ibadet olan kimselerin şu Hristiyanların şüphelerine kadarı Keza diyorlar mesela yolun en çok benzeyen muhasebe ve benzeri kelamcı Yani ilimle beraber safam olan makislerin Hristiyanların en çok benzeyenler de diyor. Mesela tasavvutçulardır gibi mesela e, örnekler verilmiş yani bu İşte, i̇şte hap e, bu ikisinin ortasıdır. Yani bu ikisinin ortasında yaramak e, lazım. Yani Allah üstünün o şekli gibi yani yanında er bir ve dostları büyüyor. Yani kişi eğer ki e, ilminin yanına ibadeti iştirak etmezse, ibadeti katmazsa yaldıraşır. Yok. İbadetin yanına ilmi katmazsa Hristiyanlaşır. Yani dolayısıyla veya bu kişide hiçbir şey yoksa, ne ilim, ne ibadet, hiçbir şey yoksa bu sefer müşrikleşir. Hiçbir şey olmaz yanında. Yani dolayısıyla işte herkesin bu şekilde kendini edip ona göre, hani meselelere nasıl yaklaştığını, yani gerçekten doğru mu yaklaşıyoruz, erim yaklaşıyoruz, yani acaba gerçekten yani meseleyi selek bu şekilde mi anladı, yoksa biz, Çin'de yaşadığımız şu durumdan dolayı, ilimsizlikten, cahillikten dolayı veya de ilim olsa bile amelsizlikten dolayı mı yani bu hale geldik veya da meseleleri bu şekilde anlar hale geldik şeklinde e, meseleleri e, sorgulaması gerek. Yani bunu herkesin e, yapması gerek. Bu, yani genellik tabi söyleyeyim, başlayayım, kendi nefisim olmalıdır. E, yani e, bu işte konuştuğumuz meselelerde de veya Etrafta tartışılan e, meseler de e, yaklaşım bu şekilde e, olmadı yani, insan yan sınırını dilerek e, meseler yaklaşma, yani Allah Din hakkında bilmeden ileri geri konuşmakta sakınmamız e, çünkü yani sonuçta bizim burada konuştuğumuz her şey, merak des, yazıyor yani neticede alimler akımlarını e, görmektedir, Mesela, e, herkes e, verecektir yani. Yani o yüzden işte bir söz konuştu ki, bu söz nereye gider, işte yani bu sözün ucu e, nasıl bir noktaya varır, dinde nasıl bir uçun iftah etmeni gerektirir gibi, bu e, sözlerde dikkatli olmak gerekir. Yani bu çünkü sorumluluk e, gerektiren e, bir şeydir. Yani e, aslında din gecesi gündüz gibi açıktır yani. Allah'a o şekilde söylüyor, bence gecesi gündüz gibi açık olan bilim diyor, size bırak. Hak verdi, bakır verdi yani o anlamı. Ve tevhidinde ne olur, şekilinde ne olur, imanın küfründe ne olur belli. Yani bu noktaların zaten kimsenin olmaz, olmaması gerekir. Ama eğer ki bunun haricinde kalan şahsi yorumlarda, insan hata edebilirsin. Yani tevhidin ana meselesi etrafında olan e, konuların aracılığı e, insan e, yanılabilir ve özellikle de e, bizlerin yani bu hususla yanılma payını e, belki geçmiş kalınlara geçmiş şeylere, asırlara neden belki daha fazladır yani. Yani bunun göz önüne e, bulundurmamız gerekiyor. sağ i̇şte, böyle muayene mesele konuşursak daha nasıl? güzel olur. Vakit dar zaten, böyle akıyor. Vakit bizim için önemli. Yok, ben, şimdi e, dinin bunları belirleyen şey tekfirdir. Evet. Sonuçta biz İslam iddiasındayız. Siz de bizim İslam olmadığınızı iddia ediyorsunuz. İddia makamınız siz olduğunuz için önce sizin başlamamız lazım. Bizim İslam bozduğumuz yer neresi? Oradan başlamak lazım. Rabbani davet bunu gerektirir. O yüzden neresidir bizim İslam bozduğumuz yer? Oradan Bismillah diyelim. Zaten gerisi beraberinde geliyor. Ya yani da şimdi. Ee, yani biz geçen meclis terörle belki söyledik ki yani, ne kadar yani, yapılmıştır bilmiyorum da yani, normalde işte, yani bizim meseleler yani şu şekilde yaklaşmıyor yani, diyelim ki nedir şimdi mesela deyin ki biz de konuşacağız ki biz hangi konuda farklı düşünüyoruz i̇şte, atıyorum sisire tekfül meselesi tamam yani işte sisire tekfül meselesini farklı düşünüyor yani diyelim ki biz de diyoruz ki mesela, ya bu arkadaşların problemi sizler tekbir meselesi. Veyahut da başka bir kılık var, başka bir grup var. Diyelim ki onlara, bunlara diyoruz ki, ya bunların meselesi askerlik meselesi. Veya okul meselesi veya mahkeme meselesi. Bizim meselesi. Şimdi bak, biz meselelere bu şekilde e, yaklaşmıyoruz. İşte pek millah diyelim başlayalım da, böyle çok uzun Yok yok, ya yani ben orada bir yere e, başlayacağım, şey. yani şunu da emek istiyorum, yani Hı. eğer ki burada Hani şöyle bir şey bekliyorsanız, veyahut da şöyle bir şey tartışmasını yapacaksa bu kısır bir tartışma olur. Yok, yani biz Allah için buradayız inşallah. Yok yok. Yani tek biz de biz de samimi de. insanları. Evet. Bak ben size önemli bir şey söyleyeyim. Siz bu lafı uzatırken benim canım çıkabilir. Ve size göre ben şirk üzere ölebilirim. Yani Rabbani davetse, Peygamber Cevamül kelimdir. Yani az kelimeyle çok şey anlatır. O yüzden nereyse bismillah diyelim oradan, zincir teksil mi, askerlik mi, oy mu, cehalet mi, bismillah diyelim yani. Neresi bizim İslam'ımız bozduğumuzu? Yani işte oraya geliyorum zaten, yani ben demek ki, sadece sizinle alakalı değil bu, yani bizim yani genel olarak mevcut yapılarla, mevcut hırkalarla anlaşmalıyız noktamız tevhid noktası, yani biz tevhidin Kafk gündem Tevhidin tanımı nedir sizce? Ne? Yani tanımında nedir? Amaşamıyoruz. Nedir yani tevhidin tanımı? Vallahi isim ve sıfatlarında, siz ve ibadet üstünde bilmem. Şirkin tanımı bunun zıttı. Yani Allah'ın vergini ikinci bir bilgi olarak edinmek. Evet. Tabii burada herkes kandiriyor. Hani ya biz zaten bunu biliyoruz. Fakat yani ben geçmiş meclislere istinaden konuşuyorum. Yani orada mesela bizim tartışımız birçok mesele. Onun var. gündemi getirin oradan başlayalım. İşte, Benimki cehalet meselesinin şartışları. Tamam. E, yani, cehalet özür müdür diye sorun. bize cevabını verelim. Yani. Şimdi bak. E... Ama yani vakit akıyor. Benim randevum var ve benim çok konuşmak istediğim şey var. Yani böyle uzun uzun evet. cümlelerle yani vaktimizi boşa harcıyoruz. Evet. Mesela cehalet özür müdür, müdür sorun. Ben de delillerimi sunuyorum. Yani sürüyorum. bak yani siz yani burada söylenen şeyler üzerinde bilmiyorum. Eğer düşünseniz yani vakti çok da boşa harcayalım. Hancı malımızı belki ama çok okuduğunuz yani. hepsini okuyorum, yaptığınız vaazın iki katını ben de yapabilirim burada vakit verip, ben de aynı vaazı edeyim ya. Yani burada zaten belli meseleler var öyle mi? Yani çok uzatmaya gerek yok. Mesela cehalet özür müdür diyoruz, İslam buradan bozuyoruz, sorun de, ben cevaplı yok. Vahfi ikiye bölünün, e, eşit şekilde konuşalım inşallah. 6 yıl mı geçiyor? Tamam, siz gülürsünüz. Yani, i̇kiye böyle bir maske konuşabilirsek. Yani Yani karşılıklı olmasın diyorsunuz, biz konuşalım, siz konuşun diyorsunuz. Ha, öyle bu şekilde olsun. Tamam, siz nasıl isterseniz buyurun. Işte. Yani şu bak, yani mesela bak ben demin dedim ki, biz de sevgis kavramın üzerinden e, anlaşamıyordur. Fakat mesela bunu bir yer istimade böyle söylüyorum ben. Yani mesela cehalet, ya bu meseler bu şekilde, yani cehalet özür müdür değil midir? Tamam, Hı. yani burada herkes der ki değildir. Fakat mesela sizde ikinci bir soru sorarsınız. Nerede? Ben de onun cevabını veririm. Ondan sonra tafsilatını sorarsınız. Ben de onun cevabını veririm. Yani her şey aşama aşamada sorsan herkes Allah var diyor sokakta. Allah birdir diyor. Ondan sonra sorarsınız yani. Hükümde bir midir? O adam onun cevabını verir. Ondan sonra adamın tafsilatta imanını bozduğunu anlarız bizlerden. Yani ben böyle olsun istiyorum. Yani netice alalım inşallah. Yani cevabı kelime olalım. Az kelimeyle çok şey anlatalım. Yok, Biz tamam. mesela sizinle geçen oturumda oturduğumuz vakit, burada Musa Hoca vardı. Ben ilk oturumunuza katılmamıştım. ikincisine katılmıştım. benden önceki oturumda zaten bazı müzakereler yapılmış. O gün işte bahsetmiştiniz, işte, aranızda fark var, sizi aynı düşünmüyorsunuz diye o zaman söylemiştiniz. Ben de bu sözü söylemeniz hasebiyle, yani istiyorum ki mesela ilk oturumda nereden başladınız, neleri sordunuz... Ne cevaplar aldınız da benim söylediğim şeylerle abinin söylediklerinin bazı noktalarda farklı olduğu sonucuna vardınız. Mesela cehalet meselesiyse hani dedik ki selef biz ilmi miras almışız öyle mi? Kimden? İlim Allah'tan Cebrail'e, Cebrail aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ondan sahabeye, ondan talebeleri tabiine, ondan da onların talebeleri olan etbaat tabiine. Ondan sonra bir zincirimiz var. Ahmetler, Bukhariler, Müslimler ve onların yoluna güzellikle tabi olan bütün insanlar. Sonra İbnü Teymiye, sonra Muhammed İbn Abdülwahab onun davetini tekrardan canlandıran insan ve onun torunları. Bizim itimat ettiğimiz insanlar bunlar. Biz bunların hepsine baktığımız zaman hiçbirini, ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmek noktasında cehaleti asla ve asla mazeret görmediklerini görüyoruz ve biz de buna itikat ediyoruz. Ama bizim ihtilafımız bu ana aslı koymakta değil. Bizim ıhtilâfımız ibadetin sınırını belirlemekte. Mesela sevgi ibadettir ama hangi sevgi ibadettir? Adam anasını da sever, babasını da sever, karısını da sever. Öyle mi? Bunlar tabii sevgiler. Yani hangi sevgi ibadettir? Aslında bizim ihtilafımız burada. İbadetin sınırı ne? Bunu neyle belirleyeceğiz? Selefe döneceğiz, onunla belirleyeceğiz. Öyle değil mi? Mesela biz diyoruz ki bunlar Allah'tan başkasına ibadet ediyor bu kavim. Beş yılda bir işte gidiyorlar, oy veriyorlar. Niye? Kanun koymak, rububiyetin gereklerinden Allah Azze ve Celle'nin hakkı Allah koyar. Onlar da Allah'ın hakkını Allah'tan alıp beşere verdikleri için ne yaptılar? Küfre, vekalet verdiler ve kafir oldular diyoruz. Bu kadar. Biz de bu fiilden beriiz. E, Tehakkum ise Allah'ın bundan da beriyiz. Allah veresinden başkasına muhakeme olmuyoruz. Askerlikse biz Allah'ın askeriyiz. Allah'tan başkasına da askerlik yapmıyoruz. Kaldı burada tahsilat bir mesele zincir teksir. Yani... Hiç boşuna diyen meselelerle bence vakit kaybetmeyi anlamıyor. Bizimle sizin aranızda var olan ihtilafın temeli zincir tekfirin anlaşılması meselesidir. Çok güzel bir söz söylediniz konuşurken. Dediniz ki bizim kendi görüşlerimizi kendi fikirlerimizi ve anlayışlarımızı selefin önüne geçirip takdis etmemiz en büyük hata verdik. Biz demek ki şunu söylüyoruz. Bizim dinimiz ne dini? Nakil dini. Bizim dinimiz akıl nasları kafamıza göre anlamaktayız. Öncelikle bizim zincir tekfirde çok ciddi nakiller yapmamız lazım. Kim kullanmış zincir tekfiri? <gülüyor> Sufyan bin Uyeyne. hicri 80'de ne demiş Kur'an mahluktur diyen kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Sonra Ahmetler, Buhariler hepsi zincir tekfiri kullanmışlar. Ama nerede, nasıl? Şimdi buna geliyorum. Biz bakıyoruz ki onların hiçbiri bu zincir tekfiri şu an sizin günümüzde tatbik ettiğiniz gibi Kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü ikinciye kafir demedi. O da kafirdir. Dördüncü üçüncüye demedi. O da kafirdir. Beşinci dördüncüye demedi. İlâ mâle nihâye, sonu yoktur yani. Sonsuza kadar bu gider. Şimdi dedik ya dinimiz nakil dini. Selefin anlayışı üzerine, Selefin görüşü üzerine biz hiçbir görüşü ortaya koymayacağız. Ben Selefe dönüyorum. Selefe bakıyorum. İmam Eşari'nin el makalatul İslam'in Vaktilâh-ı diye bir kitabı var. Orada Erfırka'ya anlatmış. Mu'tezile'dir, Havariş'tir, Cehmiye'dir. Orada diyor ki Mu'tezile'nin en temel özelliği birbirlerinin hepsini tekfir etmesi deniyor. İlk daha giriş cümlesinde. Ve ondan sonra da diyor ki İmam Eş'ari Mu'tezile İslam'da bir bidatı ortaya attılar ve dediler ki kafire kafir demeyen kafirdir, ona demeyen kafirdir, ona demeyen kafirdir ila nihayet sonu yoktur dedi. Ve bu bidatı diyor ilk diyor Mu'tezile ortaya attı. Ebu'l-Hüseyin, el-askalani, el-raddu bida ve el-ehva el -el el diye kitabı var. Bidat ve hevva ehline reddiye yazmış. Hicri üç yaşamış. Selefe çok yakın. Nakil dinini ya bizim dinimiz. Kendisi diyor ki, ehli kıble, ehlisin i Cemaat, vel cema ve hepsi. Kıbleye doğru namaz kılan bütün sayfalar icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir. Çünkü imanın ve İslam'ın ne olduğunu bilmiyordur kafire kafir demi. Sonra diyor Mu'tezile, Bağdat mutezilesi, mu'tezilesi ziyade ettiler ve dediler ki kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü, ikinciye kafir demeyen kafirdir. Dördüncü, üçüncü kafir demeyen kafirdir. İlemmeyle nihaye, sonu yoktur dediler. Bağdat Mu'tezilesi de dediler ki kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü, ikinciye kafir demezse fasıktır. Dördüncü, üçüncüye fasıktır demezse fasıktır. Beşinci, dördüncü demezse fasıktır. Ve hıskı diyor, ilemele nihayet sonu yok. Öyle devam ettirdiler. Bu sebepten diyor Ebu'l-Hüseyin el Askalani kendisi Hicri 300'de yaşayan Seleft'ten, dönemin, yani i̇bn Kesir'in İmam Zahir bin Kere i bakıldığı zaman, dönem bütün alimler tezki etmiş ve kitabını övmüşler. O da diyor ki, Bağdat Mu'tezilesi, bu sebeple Basra Mu'tezilesini tekfir etmiştir diyor. Bu sebepten dolayı. Niye? Onlar çünkü Bağdat Muhtezesi küfrü götürüyorlardı sonsuza kadar. Onlar sıfkı götürdüler. Bunlar sonuçta Bağdat Muhtezesi'nin kafir dediğine Müslüman dediler. Bunlar da bunları tekfir ettiler. Dediler ki bunlar müşriktir. Şimdi ben iki tane nakli getirdim. Dedik ki anlayışımız Selef'in anlayışı. Biz görüşlerimizi, kendi anlayışlarımızı Selef'in önüne geçilmeyecek. Şimdi ben bir tane Selef'ten soru soruyorum yani ben, Bu benim İslam bozan bir şeyse ben bu hal üzere olursam Allah korusun sizin katınıza müşrik vereceğim. Gerçekten sizler samimiyseniz inancınızda ve davanızda bana şunu ispat etmeniz lazım ki seleften bir tane adam var. Ali Osman'a kafir dememiş, ona kafir demiş, Ahmet Osman'a dememiş, ona demiş, Ali öteki üçüncüye dememiş, beşinci dördüncü de bir tane nakil getirin baş göz üstüne. Ben de diyeceğim ki ben size katılıyorum müşrikmişim bugüne kadar. Yani ben yanlış anlamışım nastarı, ben Müslüman oldum diyeceğim. Ama ben iki tane naklim getirdim, Selefte. Yalnız şimdi o getirdiğiniz iki naklim, yani öncelikle, yani makinden nerede geçiyor, nasıl geçiyor? Tabii hepsini patlarız, havaya atıyoruz. Evet. Boş konuşmuyoruz öyle yani. Onları Ondan öncelikle almamız lazım. Tabii getiririm. Tamam, yani olsun, yani. üçüncü oturum olsun, beşinci Aa, olsun, onuncu olsun, yok, fark etmez. şu açıdan <gülüyor> diyorum yani. Çünkü mesela burada... Yani ki bizim taz, yani mesela bizim taktiğimizdeseniz o birinci oturum soruluyor ya, birinci oturum iki bir milyon, mesela birinci oturumda oldu, ikinci oturum oldu biz yani dinin aslıyla alakalı meselelerin haricinde çok fazla konuşmaya çalıştık yani. Hemen senin konuştuk maşallah. Tamam orada bir çok mesele konmuş. Konuştuğumuz meseleler yani sizler teşekkürle alatalım mesela her dinin aslıyla alakalı e, meseleler üzerine müzakere. Tam o deme mesela sen ayrı düşünüyorsun. E, Musa, Afanuz ayrı düşünüyor. Eee mesela mesela eee sağlamıyor. Kasapları hala duruyor. Gene tekrar şaha döndüler. Gene de. de, duruyoruz de, duruyoruz de. Tamam yani nasıl olur da intifasını zafer olması açısından yaklaşımız? Yani zatül emvatı de... mesela bir alim yanlış size göre. Yani mesela dese ki bir alim zatül emvat küçük büyük şirkti. Ama işte İslam'a yeni girdikleri için peygamber onları tekfir etmedi. Bu adam müşriktir, değil mi? Bakın biz, ben çok basit bir soru sordum. Hı hı. Özür dilerim. Yani, Ama kendisi zatı Hayır, ematmez. Yani. Ben misal olarak söylüyorum yani. Dediniz yani. Yani ben hangi yani biz hangi konularla farklı düşünüyoruz? Hı hı. Veyahut da diyelim ki diğer arkadaşlarımızla hangi hangi konuları farklı hı hı. düşünüyoruz? İşte yani öyle bir tabım böyle için. Ama bu sizin ya. itikadınız yani. Ben derdim ki evet müşriktir mesela öyle inansa. Öyle değil mi? Müşriktir. Doğru mu? Ebu, Ebu Batın Mecmuatü Resail Vel Mesailin Necdiye'de Muzatü vat büyük şirktir diyor ama bundan mürtet olmadılar diyor. Ha, ama Ebu Batın müşrikleri Müslüman dedi demiyorum bazı müşrikler. Diyor. Ben onların yaptığı tevhili yapmıyorum. Ama Ebu Batın o meseleyi öyle anlamış. Hametel Fakir Hametel Fakih de böyle. Ha muteber değildir, de, öyledir fark etmez yani. Herkes der ki o muteber, o muteber değil. Yani Ebu Batın da tekbirde duracak ama Amit el-Fakr'e gelince onun yedi cetsini teksir edeceğim. Şey, yani bu ya, adalet normal, olma. Normalde şöyle, diyorum ki ben bilsem ki mesela Ebu Batın şunu söylüyor. Yani, geçen... yani evet. o uydurma mıdır Ebu Batın'ın? Hayır. Evet. Sözü uydurmam. Ben, ben Ebu Batın'ın sözlerini şu şansım, bir taleptim yani. Valla ben yani de yani ezberliyorum yani Ebu Batın'ın sözlerini. Bilmiyorum. Evet. Aynı yanlış kaynakları okuyoruz herhalde. Yani. Yok yok. Aynı kaynakları okuyoruz herhalde yani artık. <gülüyor> Demek ki yadlaşımımız yani Şimdi... Ee, mesela ben şunu bilsem ki, Ebubekrün şunu söylüyor. Sahabeler, Allah'ın halizinde ikinci bir ilah para verdiler. Mesela Allah'ın halizinde üçüncü bir ilah dua etmek, onay görenmek istediler. Ya Allah'ın üstüne bunu tekrar etmeler. Hani böyle bir iddaada bulunma, her kim olursun, İsterse kim olursun. Zaten açık aç, aç, köhür olan bir iddaa yani çünkü dedi. Allah'ın halinden ikinci. Yani, bir de... Ebu Batın bu söz söylediyse kafirdir yani. Ba. Söyledim şey belirliyor. Şarta bağlı söylüyorum ben de. Yani Ebu Batın söylediysek bu sözü kafir olur yani. Tamam. yani Ebu, Ebu Batın şu iddia bulunuyorsa yani Allah'tan başka ikinci bir iddia edilmemiyor. Yani büyük Şirk ne demenin olduğunu biliyoruz yani siz biraz tefsir ediyorsunuz. Tef Ebu tef Batın büyük Şirk diyor yani. Yani tamam büyük Şirk diyor da o, o büyük Şirk metnesi insanlarımızın neden hatalı yalan kullanıyor? Yani çoğu büyük Şirk'in ne olduğunu bilmiyor. Yani. Çünkü Büyük Şirk'in ne olduğunu bilse bu konuda ciharet mazerettir iddia etmez zaten. Yani Ebu Batın Yine, bunu söylese kafirdir yani. Yani Ebu Batın eğer Büyük Şirk işleyen birisi Müslüman olur diyorsa bu şu demektir yani. Allah Bakın öyle bir şey demedim. Benim ne demek istediğimi doğru anlayın. Büyük Şirk işleyen Müslümandır demiyor Ebu Batın. Buna en çok mücadele eden Ebu Batın'dır. Ha, o zaman, Sadece ha, bak, o zaman bak şöyle, bir nattın yani, tevilini bak. yaparken peki, peki yanlış tevil etmek, küsür demek değildir. Bir saniye, yani Onu anlatayım. Muhkem, muteşavih. Alimlerin muhkem sözleri var, muteşavih sözleri var. Eyvah. Şimdi biz alimlerin bu sözlerini anlarken, muhkemleri mi muteşavihleri götüreceğiz, muteşavihleri mi muhkemlere muteş muteş getireceğiz? Bak ben tevilimi yani, kendim yani, yapıyorum. Demiyorum ki size büyük şirk dedidir diye şirk işleyenlere Müslüman dedi altını çiziyorum İb ama yanlış şey yani bir, tevilli, bir şey vereceğim bir örnek daha ibni taymiyye buyurun biz ceref ediyoruz ya işin demekadı ne kendi sözümüzü serefini sözünün önüne geçireceğiz ne de meşah alimlerin sözünü serefin sözünün önüne geçireceğiz siz neş alimlerinin sözlerini ancak serefin sözlerine uygun bir seçici vardı uymuyorsa dedi tam çok güzel değil mi yani hayır nereden başlıyor aşağıdan başlamıyor. yukarıdan mı başlıyor aşağıdan başlıyor doğru Allah rızasına sabede sabinin oradan başlıyor ile Şimdi biz e, Ebu Vatih'in sözlerine bakarız. Seleften önce birisi, yani sen Seleften önce bir nakit getirmen lazım. Birisi, yani şunu dedi mi? Seleften getirdin mi iki tane nakli. Yok, Zat-ı Emad ve Seleften diyorum. Ha, yok, zaten Seleften mevcut. kimse söylememiş zaten. Ha. Ya bu bizelle onu anlatmaya çalışıyor. Velev ki ben dedim ki, sizi, ben ki öyle itikad ediyorum. Zat-ı Emad küçük şirktir, teberlüktür. Bu cehaletle uzaktan, yakından alakalı bir, bir mesele değil. sen Muhtar Hoca dese ki, Yok, sen değil Bazı ki, alimler böyle kesinlikle diyor kesinlikle dedi. Kesiktir. Hayır, yok. Sen dedin ki kesinlikle Zat-ı Envat meselesi şiktir, ya, bu konuda cari kesinlikle... Vallahi kaydı vardır. var ya, süpanallah. Ben öyle bir ya, şey tamam, söylemem. Ben ne söylediğimi biliyorum. Şey, ben şey, ben, şey, ben itikadımı şey, buradaki herkes biliyor. Tamam. Ben büyük şirkte kimseyi mazur saymam. Zat-ı Envat meselesinin küçük şirk olduğunu anlatacağım Aa, diye bir yerim çatladı benim. Musa ıı, dedi ki sana bu konuda dedi, bu işe e, küçük şirk diyen alimler var dedi. Ben öyle söylemedin. söylemedim. Ses kaydı var. Beraber dinleriz inşallah. Ben kesinlikle hiçbir zaman zaten... Sadece dedim ki sadece dedim ki buna büyük şirkleyen bazı alimler var. Kastettiğimde Ebu Batın'la Hamit et Fakili. Ben zaten gittikten sonra tekrar müraca ettim kitapları bu bilgileri ve gördüm ki evet bu şeyhlar bunu söylemişler. Ben şunu anlatmaya çalıştım. Hani dediniz ya Musa abi işte Musa abi orada dedi ki bazı alimler büyük şirk anlamış. İşte ee, ben de öyle diyorum mesela. Şimdi Musa abi sizin usulünüze. Çünkü usul nedir? Asıllar bozulmak. Kim olursa olsun. Musa abi şimdi o sizin koyduğunuz asla göre kafir oldu bana göre. Çünkü ben büyük şirk değildir diyorum. O büyük şirk diyor. Hı -hı. E, bu Batın da aynısını demiş ama sonucunda müşriklere Müslüman dememiş. Sadece bir hadisi yanlış tevil etmiş tevil ederken. Mesela e, İbn-i Seymi'ye rahimahullah. Aşağı hadisi için ne diyor? Diyor ki Ayşe diyor Allah'ın Allah'ın ilminden şüphe etti diyor. Şimdi Allah'ın ilim, ilmi meselesi ne şeriatla bilinir ne Resul'le bilinir. Akılla bilinir, fıtratla bilinir. Öyle mi? Yani Ayşe o zaman o dakikaya kadar müşrikti. Onu bilmiyor. İbn-i açıklamasına göre diyor. Bu İbn-i sadır olan bir Ben bunun sevgilini yaparım. Mürciyeler getiriyorlar bunu bana. Ben onlara def ediyorum. İzahını yapıyorum. Ama bir alim bir hadisi bir nasıl yanlış tevil etti diye bu adamın yanlış tevilinden dolayı bu kafir oldu dersek biz bu asırdaki bir adama aynı hata yapan İbn-i Müslüman dersek bu adalet olmalı. İslam adalettir. Doğru. Adama kişiye şahsa göre ya, değişmez. Son dediğiniz doğru da yani şimdi bir sürü da konu konuya da yani sizler teklif verseniz alakalı mesele işte yani, yani. Çünkü hepsi teker teker. ama bak bunlar büyük zelliler. Şimdi Aşkana zincir teklif gibi bir asıl koyduk. Buradaki herkesi tekfir ediyoruz. İbn-i Teymiye'nin kitapları var, o ismi var, şöhreti var. İbn-i Teymiye'de duruyoruz. Ayşe demiş ki Allah'ın evet. ilminden cahildi ama evet. gene tekfir edilmedi demiş. Ya, böyle düşünüyorsunuz. Yani biz başkalarıyla danıştınmayın da yani. İbn-i Teymiye kafir mi yapalım... o zaman bu sözüyle? Ya, hayır. Ne? yani Sizin aklınıza göre var. niye kafir evet. olmuyor? Bak İbn-i Teymiye zaten onu hangi meseleye götürüyor mesela? Hangi mesele? Çünkü biz, bizim diyoruz aklımızda eşarilerle ameliler altında bir çekişme var diyor. Yani. Değil mi? Bunu anlatıktan sonra o meseleye getirelim. Yani ya neşare... esma sıfat meselesinin hepsi hafi değildir ki. Esma sıfat meselesi Allah. Kadı Karvasî'nin usulü kararafi ile aktardığı gibi rububiyete taalluk ediyorsa o sıfat aslı dindir, zahirdir, hafi sayılmaz o. Ya. Şimdi Allah'ın ilmi hafi midir? Yani biz şimdi bir asıl belirliyoruz, ondan sonra o aslı bozuyoruz. Olmaz ya. böyle. İbn Teymiyye aslı din olan bir meselede Ayşe'nin cahil olduğunu söylüyor. Ve buna rağmen kafir olmadığını söylüyor. Bak İlyas'a kardeş, yani normalde diyorum ya, mesela dağla manaflıyoruz ya, yani, normalde mezarasını söylediyseniz isim ve sıfatlardaki cihadetle alakalı mı mesele? Bakın tamam, isim ve sıfatların bunu... hepsi mi hafi? Siz hafiye getireceksiniz mi? Bak ki, bunu, bunun sonuçta tamam. bir tafsilatı vardır. Tamam, yani Allah'ın kadar... inni tafsilat mıdır? Allah'ın değildir. Fakat Allah'ın ilmiyle alakamız Allah kudret, o kudret tasfısı de aynı şeydi. Ya bak onun Bence ben size onlarca tevil İbn Hazım da reddediyor diyor. Kadere diye şey yapanlar tevil ya, edenlerin hepsi yuharrifunal keliman mavadih diyor. Kelimeleri yerinden anlatmıştırlar diyor. Ehli kitabın hükmüyle şey yapıyor onlara. Yani o kadar ağır konuşuyor. Diyor Allah'ın kudretine şüphe etmiştir diyor yani. Şimdi İbn Hazım kafir diyorsa ben diyeceğim ki helal olsun be. Asıl koymuşuz, o asılla da amel yani, ediyoruz. Yani, i̇ster onun, İbn-i alim, sevmiyorsun, ister alim, İbn-i Temmiyosun, ister Mesela biz şu alimler sözlerinden fark etmeye çalışıyoruz. Yani diyelim ki ben şunu bilsem ki yani mesela. Hani illa hani benden bir şey istiyorsun ya. Ya diyorum ki mesela mesela ben şunu bilsem ki. Diyelim ki İbn-i Temmiyosun, i̇bn kim olursa olsun. Herhangi bir alim veya herhangi bir sıradan vatandaş. Dersin ki mesela ilk kişi Allah'ın ünubiyetinde şüphe yaptı. Dolayısıyla Allah'ın rububiyetine dair bir sıfatla şüphe etmek zaten, rububiyetini şüphe etmeyi gerektirir. Yani Ayşin'in şüphesinin izahı rububiyette de değil midir yani, onu Allah mu diyoruz? İsim ve sıfatlarla alakalı, şimdi zaten haberi, haberi sıfatlar da, haberi sıfatları zaten ayrı bir konu. İlim haberi sıfat değil, değil, haber aynı yere dönüyor. Onun haricinde kalan, kalan akli sıfatlardaysa, yani bu sıfatların aslında ki bir cehalet söz konusu değil. E tamam, Ayşe sözler... cahildi diyor İbnü Taymiye. Ben de onu söylüyorum. Sözler... Niye Müslüman diyor İbnü Taymiye? Yani sen konuşmuyorsun bir şekilde anlamaya vakit yok. Eğer sözler, edersen yani mesela ee, bir kimse zaten Allah bilmiyor dese, tamam mı? Allah'ın bilimi yoktur dese. Ya bu insan zaten Allah yaratıcılığını da kabul eder şekilde. Türk vericiliğini de kabul eder, değil mi? Şükür ifade edemez yani, değil mi? Ya bak güzel yani, abi. Bu bu insan ne yapıyor mesela sıfatı? Hangi sıfatı oluştursun? Sıfatı mevcut hadiseye tatbikatından... Ben de sana soru soruyorum. Allah'ın ilmi diyor. tafsilat mıdır diyorum. Hafî midir, haberi midir? İbn-i diyor ki, ''Aişe Allah'ın ilminde şüphe etmiştir.'' Bu sözü şimdi bu asırda biri söylese, yani biraz adil olalım. Yedi cittini tekfir etmiştik yani. Niye İbn-i Teymiye deyince duruyoruz hayır, ya? Evet, ben de onu söylüyorum. Tevmiye, tamam, ya tamam. diyelim ki bu söz İbn-i değil ona iftiradır. Hayır, hayır, öyle bir şey demiyorum. Yok, yok, o cevap dersin o zaman. Yani, tamam tamam, buyurun, tamam ben buyurun. Ben şunu da istiyorum yani tamam mı? Durmaz değilim. Ademle ittifak ettiği konu belli. Al, mesela neyle ittifak ediyorsunuz? Siz de müttefiksiniz değil mi bu konuda? Yani bir kimse Allah'a maşırdı. Be itifak. Mu'tezile, ehl-i hepsi icma etmiştir. Bunlar fıtratla bilinir, habere gerek yok. Bir tanesi de Allah'ın ilmidir. Beş tane sıfat vardır. Alimlerin kitaplarında rivayet ettiği, rububiyetin gerekli diyorlar. Tamam. Bu ilim de bu beş taneden bir tanesidir. Ve İbn-i ilim sıfatında şüphe ettiğini söylüyor. Bak yanlış tevhil etmiş hadis. Yani şimdi ben burada, Zafi'l-Envat'a büyük şirk E bu Batın'da olsa tekfir ediyorum diyeceğim, Aynı misli bir sözü söyleyen İbn-i de tekfirde duracağım. Ya bir müsaade etsin bana. Ediyorum Allah'ım. Ben usulüme ben usulüme anlatayım. Yani. Usulüme anlatayım tamam. Olmaz. Ben de yapayım itiraz et, etme tamam mı? Yani. Tamam. Yani, diyorum ki sana yani, abimle ittifak ettiği mesele belli. Yani bir kimse Allah'ın huluviyetine, ruhuviyetine olan ortak koşarsa veyahut da Allah'ın huluviyetine veya ruhuviyetine nefş edersin, inkar edersin. Bu kimse icma ile kafirdir değil mi? Bu konuda bir itiraf olur mu? Olmaz. Yani, do Dolayısıyla bu konuda bir itiraf olmayacağına göre o zaman şuna bakacağız. Yani mesela İbn-i olsun veya bir başkası olsun Allah'ın grububiyetini inkar eden birisine mi Müslüman demiş? Tamam mı? Yoksa söylediği söz, yani bilinsiz olarak kullandığı söz Allah'ın grububiyeti inkarar, varar. Yani mesela bu ikisi ayrıdır. Yahu zaten olarak, sözü varan bir söz yani. Aslında inkar değil. Allah'ın ilminden şüphe değil. Ya zaten uçar olsa. Aklına uçar Bakın Allah'ın kudretinden şüphese bir adam. Ya Allah Ya, ya bu, şüpheden bu, şüpheden bak bak. Bir bak. Bir çok basit güzel abi. Bir adam Allah'ın ilminde şüphese kafirdir. Kudretinde tamam. şüphese kafirdir. Mülkün sahibi olduğuna şüphese kafirdir. Buna akılla bilin. Bu Buna fıtratla bilin. Bu sıfatın tevilinde yanlış. Tevil yok ortada. Allah her şeyi bilir mi diyor ayet. Evet, hayır, hayır. Tevil derken illa şu anlamda bir tevilden bahsetmiyorum. İşte Allah elinden var kudret ver vesaire anlamda söylüyorum. Mezhepler, Mutezile'den başka bir da tevilini söylüyorlar. Birçok söz var. Tamam, mezhepler sözünüz varydı. Küfür mesela. Allah mezhep kudretini nefhetmeyi emrediyor. Ne zaman adamlar böyle sözler söylüyorlar ki? Işte Allah diyor mesela zulme kadir midir? Allah alimdir ama ilimsiz diyen bir mutezili Allah'ı yalanlamış mıdır? İlimi. Tamam işte, o o mesele geleceğim zaten. Mesela adam diyor ki Allah alimdir ama diyor ona diyor ilim nispet edilmez. Tamam mı? Ne demiş ulema bu adam için? Bak ne demiş Selef ne demiş? Ne demişler? İşte bu kişilerin kullandığı sözlerin neticesi küfürdü. Evet. Tamam mı? Fakat hani kişiye ne olur? Peki burada ittifak yani. var mı? Nasıl tamam. bir görüşte ittifak var mı? Hangi görüşte? Bu söylediğiniz görüşte yani Ya bazıları da tekkür etmiş. Yani bu neali oluyla tekkür meselesine gidiyor zaten. Ulema yani, ihtilaf etmiş. İmam Nebebi, Müslim şerhinde, Babul ül Havariş'te, haricileri anlattığı babta, haricilerin tekküründeki ihtilafı anlatırken, diyor ki, ey kardeşim sana kullanacağım bir kaide, altın bir kaide vereyim. diyor. Allah alim değildir. Allah işitmez, Allah görmez diyen bütün mutezile icma ile kafirdir çünkü nasıl yalanlamıştırlar diyor. Altını çiziyorum bunun kırmızı kalemle. Ama Allah alimdir, ilimsiz, Allah işitendir, işitmesiz, Allah görendir, görmesiz diyen mutezilenin tekfirini ulema ihtilaf etmiş. Bir kısım nasıl yalanlamaktır demiş, kafirdir demişler. Bir kısım da nasıl yalanlamak değildir bu, ispat ediyorlar demişler, kafir dememişler. Şimdi sizin koyduğunuz zincir teklif aslına göre... Tekfir eden ulemanın tekfir etmeyen ulemayı tekfir et mesela. <gülüyor> Ama İmam Neve'nin tek bir tane nakli yok onları ya, tekfir peki, etmeye. Ben sana şunu sorayım mesela bak dikkat et. İmam Neve'nin yani ben o söze baktıydım ya. Doğru ben hiç soramadım. Ben hepsini ispatlarım. Ben hiçbir şey işkemberden konuşmuyorum Allah'ın izniyle. Tabi getirin Doğrudur. kitabı Arapçasından siz baktın inşallah. E, şunu söyleyeyim yani mesela, mesela ben bahsettim Eşar'ın matalatı İslami yani var. Başka Bağdat'ın el-Fahd'in el-Fahd'in var. Başka kitaplar mı? El-Lan'ın el-Lan'ın Mesela fırkaları anlatan kitaplar var değil mi? Mesela burada alimde fırkaları tahsis etmişler. Evet. Ne diyorlar? Mesela küfründe icma edilen fırkalar, bir de kıble evli olan fırkalar. Bunların bir kısmında küfründe itilaf edilmiş. Değil mi? <gülüyor> Ama mesela küfründe icma olanlar var. Mesela küfründe icma olan nedir? Diyorlar ki Kur'an ve sünnetle mütevâti naslarla sabit olan e, kususları inkar edenler, tamam ondan sonra e, Allah'tan başkalarına uluviyet nispet edenler vesaire, sıfatlarla alakalı nasların kendisini yalanlayanları herhangi bir terbiye getirmek için, bu tasaideler boyunca. Yani şimdi de demin e, iki tane şey söyleniyor yani İmam Neveden'in aklı ne diyor? Diyor ki mesela Allah'ın alim sıfatıyla alakalı nasları yalanlayan, yani Allah'ın alim sıfatını yalanlayan kişi İrma'yla kafirdir. Peki diğerinden niye itiraf ediliyor? Nafsı yalanlamaktır diyor tekfir eden alimler. Bak, ihtilaf var bak altını çiziyorum. Tekfir eden alimler bunlar da nafsı yalanlamıştır, Peki, kafirdir diyorlar. Şimdi bakın, Siz mesela 3-4'ü niye tekfir ediyorsunuz? Nafsı yalanlayanı tekfir etmedikleri için. Doğru mu? Doğru. Hı, tamam. Şimdi burada tekfir etmeyen ulemayı, tekfir eden ulemanın tekfir etmesi lazımdır. Aynı şey, usülle. Şey, e, birincisinde ihtilaf var mı? Bakın ben zaten icma olduğunu naklediyorum. Neden? İlletini Peki, bak, bak, ne? bak, imam nerevi altını çizerek söyledin. Çünkü nasıl yalanlamaktır? Niye Kur'an'da Allah Ali İmûn Değil mi? Vallahu Semihun batir, Allah işitendir, görendir. Birçok bir nâf var. Peki sorun söyle tekfir etmeyen tekfir edilir mi? Hangi meselede? Birinci tabii ki o icmai'dir. Nafsiye alanı tekfir etmediği için o tekfir ediyor. Tekfir tabii, o tekfir olurdu, tabii ki. De. Bakın. Tekfir. Bakın. Bizim silsile tekfiri biz inkar etmiyoruz. Silsile tekfirin yapıldığı yeri ben Ebu'l-Hüseyin el-Askalani'nin el-Raddu ala ehlil kitabının başında zikrettiği şeyi söyledim. Ehli i hepsi nefsi kafire kafir demenin kafir olduğuna. Neden? İlletin de açıklıyor. İmanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyordu. Bir adam dese ki Allah'a alim değildir diyen adam Müslümandır. O kafirin tekidir. Çünkü Müslümanla kafiri ayırt edemeyen adam nasıl Müslüman olsun diye. Peki yani? bir adam dese ki sağ muhakeme olan Müslümandır desin. Bak oraya geliriz. konuşuruz, Mahkemenin boyutunu konuşalım. İstiyorsanız oraya geçelim. Peki, bir şey Tam nakledeyim. Yok bir şey soracağım. O birinci meseleyle yaratalım. Şimdi birinci mesele de icma var. Çok gülüm. Tekfir etmeyen tekfir edin. Ede, edin. Hı -hı. Peki ikinci mesele de abimler niye itilat ediyorlar? Mesela o konunun diye konuyla... Bir Çünkü alim. delaleti zan. Benim He. zannım da nas değildir He. veya sizin mefhumunuz da nas değildir. Peki şimdi o yüzden şey bana mu? mukalefet eden adam kafir tamam. olmaz. Bir şey soracağım. Diyelim ki putlara secde eden bir adam şu meseleden hangisine oturuyor? Ben ee, yani örnek onu belli aldık ya mesele. Evet. Alimlerin e, bu e, tartışmalarını örnek lazım. Evet. Mealiyle tefsiriz mi mesela. Zanıyla tefsiriz. Evet. Zanla tefsir olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani zanla şu adam maki miye bak bulmuştu. Böyle tekrar olmaz. <gülüyor> Şöyle tekrar de diyelim, adamın şu sözü küfre var. E sana göre var mı? Bana göre var mı? Güzel. Sen ispat edersin, ben de bu şekilde ispat ederim. İhtilaf düşer, Benim kafir dediğime sen Müslüman dersin. <gülüyor> ha, ben, Ama bak diyormuş ki, ihtilaf olabiliyormuş yani. Yani şu anda size göre bir sizin gibi düşünenler, bir de düşünmeyen kafirler var. Yani ama bakın ortaya koyduğunuz tabloda bir bizim gibi düşünen bir de bizim gibi düşünmeyen Müslümanlar çıkıyor. Ama sizde öyle bir taif yok Wakada. O zaman olsun. demek ki yani. bunların hepsi hayali yok, şeyler. Şimdi yani. bir şey ilir onu... Ama sözlerin vardı yerler var. Yok, Lazım. Yok. Şimdi Cehmiye ne dediler? Yok, İman Marifetullahdır dediler. Yok, İblis de Müslüman oldu. Yani. Marifetullah oldunca İblis de biliyor Allah'ın varlığını. Şöyle. Doğru mu? Yani ne biz? E, Lazım e, lazımı var. Sözlerin lazımı tamam, var. Yok tamam olsun. Ne biz size iftihar atacağız? Allah'a sığını. Ne bir şey şey. Siz bize ee, yani biz size iftihar onun Ondan takımlamız lazım. Biz kendimizi tanıtmamız lazım ki. Çünkü biz e, Anadolu'da da piyasada çok yanlış tanımlıyoruz yani. O zaman biz kendimizi biraz ifade edelim. Çünkü ifade etmesini bilmiyoruz herhalde. Yani biz şu an mesela o alimlerin o iftiharlarını biz biliyoruz. Evet. Ve tamam biz de e, onlar gibi düşünüyoruz. Çok o meseleler yani konuştuğumuz, ne iftihar ettiğimiz meseleler. Adamların itibar ettikleri bu meselede oturuyorsa tabii bu şekilde konuşuyoruz. Ama o, o birinci meselede oturuyorsa o zaman o şekilde konuşmamız lazım. İşte biz bunu diyoruz aslında. Yani birinci suvarı tamam. oturuyorsa biz tekrar etmeyi de ederiz. Peki, üçüncü, Ama dörtüncü, ikincisi üçüncü. var. Bakın ben iki tane nakil getirdim size. Üç, dört, beş, altı zinciri dolaştıralım bütün dünyayı kafir yapalım. Yok, yani yok. o şeyle alakalı. İmam devin o nakleti, birinci meseleyle alakalı mesela üçüncü dördüncü şey olur mu? Hattiyemin bunun vakıatlı olmaz. Bakın bu kelami bir tartışma. Bakın dinde zaten şu an özür dile. Şu an yaptığımız şu bile selefin menheci değildir bak. Biz şu an zaten bir bidatın ortasındayız yani. Zaten bu bir şey. Niye ama yapacak bir şey yok. Ortalık şüpheler kaplamış yani. İnsanların kafası şüphelerden bulanmış. Mecbur hakkın ortaya çıkması için cidal edilir. Ama kelam zaten ifsadın başıdır yani. Mutezile'nin temel özelliği de kelamcılığıdır yani. Allah'ın izniyle Dinin bir aslı var. Şeyh Muhammed'in ve torunlarının icmale naklettiği bir icma var. Şeyh Abdurrahman i̇bn Harsen icma naklediyor. Asr-ı dinin İslam nedir? İslam dinin aslı. Mine şirk ve min Şirkten ve onun ehli olan müşriklerden beri olmaktır. Nedir? Şirki terk etmek, müşrikleri tekfir etmektir. Tamam çok güzel bu aslı belirledik de bu asla müşrikleri tekfir noktasında her müşrik mi giriyor yoksa bazı ihtilaflı olan meseleler mi var? Nasıl? Mesela Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab. E, İslam bozan 10 unsurda 3. kaide olarak işte müşrikleri tekfir etmen onlara kafir demeli değil mi? Bunu getiriyor. Şimdi Nisa suresi 65. bir ayet var. Eğer onlar gelseler de senden istifadeleselerdi de Allah'ın Tevvâb-ı Rahîm'e. 64, 64. Allah'ı tevvâb rahime bulurlardı. Bu ayetin tefsirini açın bakın Kurtubiye, Taberiye. Ne diyorlar? Bir adam peygamberin kabrine gidip peygamberden ne dileyebilir? Şefaat dileyebilir. Hatta onlar şey diyorlar, normal bir ölümün kabrine de gidip diyebilir yani. Allah'a dua et, Allah işte benim günahlarımı başlasın. Eşek Muhammed kendisi diyor. Diyor ki bir adam böyle bir fiil yapsa müşriktir bizim katımızda diye. Ama ulemamızdan bir kısmı buna müstehaptır dediler diyor. Şimdi gel Muhammed bin Abdullah'ın 3. kaidesini Muhammed bin Abdullah'a tatbite. Allah'ın izniyle hepsinin kaynağı. Bak işkemle koyuyor. Ben sana şimdi sayfa sayfa cilt cilt mi yapıyorlar? Bizimle otururuz ya. yani. Bak söz kaydı var yani. Şeyden, şeyden Yalan şeyden söylüyorsak olur. ortaya çıkar bu bilgi. Ya Belki doğru söylesin de. Fark etmez ya sözün başının sonunu mahvetmesin. etmez. Belki unutmuşsunuz. Yanlış şey anlama diyoruz. O zaman belki... biz hiç konuşmuyoruz. Siz adil <gülüyor> adaletine güvenmediğiniz bir adama. Hayır, hayır. Bizim konuşacağız ama. Ben de burada söz maklesini o zaman Dersem ki, ne için gereği için geberiyorum? Gene vallahi bulurası söylüyorum, kavramak için de söylüyorum. Ben desem ki mesela ya gimnazının şu konuda şöyle diyor. Senin falan şurada maktunmadı. Eğer ki uçur gerçekten burada tartışma oluşturacak oluşturulacak uçursa, sen falan şurada maktunmadı. Gimnazın bunu kiminle alakalı? Nerede söylüyor? Valla Allah'a hamdolsun o kadarını biz de biliyoruz. İlim talebesiyiz. Hani kime söylemiş, öncesinde ne varmış, sonunda yani ne varmış. Var Şunu mesela, mesela, yani en basitinden size göre böyle bir fiili yapan bir adamın hükmü nedir sizin katınızda? Adam gitse ölüye desek ki Allah'a dua et, işte Allah benim günahlarımı bağışlasın diye. O ölüyor. zaman biz şey hakkını sorarız yani sen ne amaçla mesela bunu yaptın? Beni duyuyor, bazı hadisler var, tamam. onu işitir diye. Ben de diyorum ki Allah'a dua et, Allah sana Allah'a bağışlasın. Tamam, Allah tervih, tamam. tervih de var. Peki bu geldir Değildir bahsediyor. yani. Neyidir? Ne ne de şey, yani? Muhammed buna müşrik diyor. Yani şimdi Bak, bakın. Biz şu an Kur'an-ı Kerim'de de sözleri de var. Mesela Abdullah bin Afran'ın sözü var. o İbn Hacer el-Heytemi diyor. Diyor mu kamri, İstişva bin Nebi bidattır yani. Tamam. bin Ve Nebi ona, şefaat ona... dilemek peygamberden bu bir bidattır. Asıl... Ha, ona küfür diyen alimden çıkmamış mı? Ya hani bak, şimdi küfür diyen alimler meselesi şu şekilde var. Diyor ki mesela, Abdullah bin Abdurrahman, şeyden. Hatta bu Risale-i Allah'ın, Mekke'nin fethinden söylüyorlar. Mekke'yi fethet ettikleri diyor. Ee, oradaki lemaya, tebliğ amaçlı meselesi söylüyor. Diyor ki, sözün malzunu diyor, her zaman diyor, e, kişinin... Lerz'in, lehsebi meslep kaydı? Abi o kaydedikleri diyor, diyor. tamam ve i̇şte bunun şefaat meselesiyle alakalı istiyordu. Doğasının, İmnaz-i Hektem'in sözünü falan istiyordu. Çünkü neden? Mesela bir insanın, diyelim ki e, ölü birisinin şefaat istemesi. Tamam Mesela bu zahirde şirk olarak anlaşılabilecek bir meseledir yani, tamam evet. Fakat, biz burada ne yaparız? Biz eğer ki o kişi aslen Müslümans, evet. orası da o da kişinin İslam'ın aslında üstına çıkıştır diyor. Geçen hafta onu da da diğer alanda. Şirki fark etmeden nasıl üstına çıkacak? Yok orada la ilahe illallah şerahı etmedi falan gibi meseleler oldu. Yok, yok. öyle diye. bir şey. Var. <gülüyor> yok abi yok. Sorun inşallah sorun söyleyeyim yani. La ilahe illallah demekle insan İslam'a girer mi, girmez mi? Anlatalım. Ya der ki sana görüyor, göre yok, Mursa göre var artık. Neyse yani. O abiye göre de yok yani. Evet. Ama yani ya, bakın cidal ortamları, nefis, tartışma nefis ortamları nefis yani. hepimiz nefis taşıyoruz. Adam belki inanmadığı bir şey söylettirdiniz orada. Veya siz söylediniz inanmadığı nefis bir şey. Taşı, yani bu... tamam bak bir şey demiyorum özürlüdür, mazurdur demedim yani. Ben bilmiyorum ne söylediğini ne etti ben hatırlamıyorum şimdi. Ama bir adam La İlahe demekle Müslüman olur diyen bir cahil varsa burada ben hemen tekfir edeyim onu yani. Senin ne işin var benim yanımda diyeyim yani. Yani La İlahe demekle bir adam Müslüman ben mı olur? Kasetim 4 saatlik kaset 1 saat falan konuştum. Ben orada son 10 dakikada konuştum. Bak, Önceki konuşmadım konuştum. Önceki mecliste de ben yoktum. Şimdi yok siz benle konuşmaya geldiniz. Ben de yani konuşuyorum sizler. Şey ben kendimden mesulüm. Şeyi karıştım yani, neyse evet. tamam. Evet. <gülüyor> o dağılır meclisine karıştırıyorum. Evet, iyi oldu. O açıdan, o açıdan, şartından, neyse. Onları şeyle, e, gerekse tekrar konuşuruz onu. Hı hı. Şunu demek istiyorum, yani diyelim ki, o kişinin yaptığı amel, yani şefaat sistemi ameli nedir? Yani zahirde mesela kişi önünün başına gitmiş, bana diyor şefaat et diyor yani, tamam mı? Mesela bu şirke, hakları alabilecek, zahiren belki şirk olarak anlaşılabilecek bir amel. Şimdi bir şeyin Diğer adı şey. vardır İslam'a. Büyük mü, küçük mü şık bu şık? Tamam, küçük şık. zaten. Ondan bahsediyoruz. İşte Şeyh Muhammed büyük diyor. Lan evet. nasıl bazı yemezsin? Şeyh Muhammed neden, neden büyük diyor? Neden ölüden talep etmektir, bu. etmektir diyor. Teşekkür Subat'tan buna çıkıyor. Diyor ki üçüncü diyor. Hani Hı. bazıları ikra ediyorlar. Diyorlar işte Allah Resulü Şefaat edecek. Nedenin hiç önemi yok güzel abi. Sen şimdi Lan, Şeyh Muhammed'in mu? büyük şık dediği bir şey küçük şık dedi. Allah Dolayısıyla de, onun kafir dediğine Müslüman bize, dedi? dedi. Da o da böyle olmaz ki olmaz ya. Yani mesela bu şeyle... Yani neden bunu dedi? Bu önemli olan. Yani onun da üsulunu, şimdi Halim'in üsulunu anlamadan biz yani o sürü, Halim ha, ona ne demiş? Küçük şirk demiş, büyük şirk demiş? Yani küçük şirk büyük şirk demiş, o zaman bu zaman büyük şirk diyelim. Yani böyle bir usul olmaz. Bu yanlış. Yani Halim'in sözünü anlamamız lazım. Senin de sözünü anlamamız lazım. Herkesin sözünü anlamamız lazım ki e, ona göre bir hüküm binaydı. Yani ben derim ki mesela kabile gidip onlar şefaat isteyen üşüktür derim mesela. Genel Gen bir hüküm bu. Bu genel bir hüküm. Bunu neye söylüyor söylüyorum, tamam Bunlar neyi sadece söyledi mi? Şeyh Muhammed'in neyi söylediği çok açık. Ben ben neyi de, söyledi? de, ben. neden söylediği açık ama. <gülüyor> neden söylüyor? Keşke Şubatlar çıkıyor Diyor ki, çünkü bu diyor Allah'tan var dua etmektir diyor. Orada cin suresi tam. bak Orada çok güzel. Söylüyorum. Tamam ben de biliyorum onu. Ben tamam. de diyorum ki o zaman Nassr'ın açık bir şekilde küfrüne delalet ettiği bir adama az önce küçük şirk dediniz siz de. Bana evet. cemedin bunu. Açıklayın bunu. Evet. Tamam işte. Cemedin. Ennen mesajı da billahi kalatel ume ablavi. Ne haber? Tamam, ayet, ayet biliyorum ayet. Bana cem edin. Önce büyük şirk diye ayet bu kast ediyor. Şeyh Muhammed bunu istidlal etmiş. Aynı mesele büyük şirk demiş. Az önce küçük şirk dediniz siz. Bana cem edin. Tamam. Başka üstüne diyeyim ki tamam. ben tamam. yanlış anlayamıyorum. Ya, ayet açıklamalıyım. Hayır sizin kablinizle Şeyh Muhammed'e kabliniz. Ya, cem edin yani. Onun ya. müşrik dediğine siz Müslüman dediniz. Hayır, hayır, küçük şey şirk yok. demekle. Öyle bir şey yok. Zaten Şeyh Muhammed'le sorunlar da şey açıklıyor meseleyen, nasip hafıklarını. Yani mesela hiç şöyle bir şey, açık şirk olan diyelim ki yardım isteme meselesinde, adat meselesinde, kurban meselesinde öyle bir söz söylüyor Bak yardım yani, isteme o kadar açık bir söz ki. Şimdi benim buradaki adamdan da yardım istemem var. Yani, yardım Kabirde yatan ölüden de var değil yani. mi? İbadetin bir sınırı var ya yani. İbadet kapsamında olan bir sahneden bahsedeyim. Yani mesela... Muhammed'in i o konularla da alakalı veya ailesinden, ahvadından herhangi birisi diyor mu ki mezhebin gereği, işte kişinin mezhebi değildir demiyor. Ama mezheb şefaat mezhebesi onu diyor. Çünkü ne var? Çünkü kişi zaten yaptığı tevrimle, yaptığı hamile dua olmaktan çıkarılmaktan. Tamam mı? Allah'tan başladığına dua edin. her zaman, her zeminde müşriktür. Bu, Abi bu aslında herkes okur birilerini da. okutuyoruz. Burada konuşmamız gereken şey bunları cem etmek olması lazım. Ki, nasıl cem Yoksa asılları biz biliyoruz onları elhamdülillah. Yok, tamam, yani cem edin tamam. bana. Tamam, cem ben de. büyük şirk dediğine Şeyh Muhammed'im. Ben küçük şirk diyorum, İbn-i öyle diyor. Bu şeydir diyor, zeriadır, şerrin önünün açılmasıdır diyor böyle bir fiil ama bidattır diyor. Saberi e, ona müstehaptır diyor, Şeyh Muhammed de ona şirktir diyor. Yani bana sizin usulünüze göre bu alimlerin Müslüman olduğunu ispa ispatlamanız mükemmel. lazım. Yani. Şimdi, bir cennetim ben de diyeyim tamam ben hatta evet, için ben giriyorum. Yani. Cem için ortada tamamen müteferlik iki tane mesele olması lazım. Mesela bak diyelim ki Muhammed bin desek ki bir kişi hangi terimde giderse gitsin yani istese yaptığı iş dua makabında olsun isterse olmasın tamam bir kişi kabrin başına girip. Bana şefaat edin de dedikten sonra kâfirdir, ben onun terbiğine bakmam. Mesela diyelim ki böyle bir söz olsan, böyle taraftan hınzırt durun söz olursa tamam, bunu... Böyle bir söz abi ispatlarız Allah'ın izniyle. Cem etmek için uğraşalım. Uğraşın burada, inşallah bir dahaki oturun da Cem etin gelin. Hayır bak burada ispatlamayın. <gülüyor> yani demek istiyorum ki ben, Muhammedin Abdullah diyor ki mesela, Allah'tan temas edinden şefaat sistemi şiftir diyor değil mi? Tamam. Kabirlerden şefat isteyenlerden müşrikler. Hatta İbn-i Kayyum'da başkalarının olan evlerden ifadeler var mı? Gördüğüm lazım. Genel ifadeler var. Evet. Tamam mı? E başka yerlerde de mesela İbn-i Seyyid, Sırat-ı Muşakim'de alıyor onların delillerini. Tekbir etmiyor mesela. <gülüyor> yani o gazta. E peki neden tekbir etmiyor? Çünkü i̇şte diyor o ki o yani... O soruyu soruyorum. Yani tekbir etmiyor. Anlatıyor musun? Söyleyordum ki adamlar. Yani Resuller kabirlerine sağdır veya genel olarak ölülerin işitmediğine zaten tartışılıyor. Bazıları diyor ki <gülüyor> her zaman işitir. Bazısı diyor ki hiç. bazı diyor ki bazının bazının içtir. Bak bunları da tamam. biliyoruz. Ben diyorum ki aynı suvarı konuşan 3 tane alim var. Aynı suvar dediğim şey anlaşıyoruz inşallah. Yani birinci o bahsettiğim imam Leveni Allah alim değildir, Allah işitmez diyenlerin kafir olduğundan ümmet icma etmiş. Tamam birinci suvar bu. Bir de ikinci suvar var. Allah alimdir, ilimsiz. Allah işitilir, işitmez. Bu da ikinci suvar. Tamam. O 3 tane alim de bu bahsettiğim suvarda konuşuyorlar. O da ne bir ölünün kabrinin başına gidip bu ölü ister peygamber olsun ister başka birisi olsun. Duyduğuna dair nasıl bakaraktan adamın orada Allah'a dua et, Allah benim günahlarımı bağışlasın demesine bir tanesi evet. büyük şirk diyor, bir tanesi bidat diyor, bir tanesi de müstehaptır diyor. Yani sizin usulünüze göre bu üç alemi nasıl aynı dine ya, sokuyor? Tamam bak biliyorsun normalde bir evet. iptal tamam mı? İptal aldığını doldurayım ben ailelerin kitapları. Yani, sen diyor ki Muhammed'in altı lira hafız, ibni Semiyemiz diye alimlerin sözü çalışıyor. Sen ne diyorsun ki çalışmıyor? Onlar altına aynı şeyi söylüyoruz. Sen de onu yani, söylüyorsun bana. Yani aptal Deniz okuduğunu anlıyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Muhammed, ispatamıyor. Tamam, edeyim ben de edeyim. Yok yok, hayır. Aynı şey söyle dedi. Abi nakilleri bilmiyor. Neyi ispat edecek? Benden ilk defa duydu haberinin öyle söylediğini yani. Ya yok. Neyi ispat, ispat edecek yani? İlk defa duymadım. Yok, taberi, Böyle bir şey demiyordu da belki. hadis Bak demiyordu. <gülüyor> yani netlik ki yani veli abi bak ben sana ispatlarım saberi teftirinden tamam Nisa 64'ten. Sözümü şey, sağlam diyeyim de. mi? Demiyordur derken Ben Manchester'lı de okudum mesela, bir Manchester yorum yapmazsın. O Utki'den gel. Tamam. Ve devradını naklediyor. Herhangi bir anlamı yok. Niye yani naklediyor o zaman şirkte yani? Tamam mı? Aslında kim yapıyor Manchester? Ya, ya belki ehline bak diyor, bilmiyorum artık. Yani her şekilde bak diyor. Belki adı senede notya buyur. Erdun'un anlar ya, Artık biliyor musunuz? Bak diyor, herhangi bir yorum yapmıyor. Ya belki de yapsın. Mesela bir kesinden böyle bir yorum geleceğini zannetsin. O da diğer kültüvi diyebilir belki. Yani ki gimnazyalarını diyebilir, başkası diyebilir. Adet Müslüman mı onlar? Bir tahrin bulamazsın. Tamam, Müslümandır. Böyle diyenlerin arasında Müslüman olanlar da var. Yıfalar. Çünkü ben bir arkadaş gördüm, o da sizin gibi düşünüyordu, o yani gerçekten tahkik etmiş diyordu yani. Taberi bu söz söylediyse kafirdir, kurtu bir de kafirdir, Müslüman değillerdi yani. Ben ne diyordum? Yok var var. Yani böyle zincir tekfirde sizin gibi ilan-ıla yapan arkadaşlar vardı. Bu meseleyi tahkik etmiş, çok var. Arap dünyasında ben çok tanıyorum yani. Onlarla da konuşuyorum. Tamam onların bir zaten bilmek Müslüman değil ki yani o Ya, ya o bir sürü usul iktisat ediyorlar yani. Kim onlar bir, kim? Işte o zaten, dediğin, O dediğin tarzda kişiler. Yani biz burada. O zaten tek başına Müslüman olduğunu söylüyordu. Şey de tek <gülüyor> ediyordu, <gülüyor> İbn Kesir'i de tek fiyredi. Tamam işte yani. O nakli yaptığından dolayı İbn Kesir kafir yani dolayı. Bu burada biz burada siz ne anlatıyorsunuz? Tartışıyorsanız öbür taraftan da başka şeyler mi var? Doğrudur. Doğrudur. Ne zaman uçtu ona? Ya şunu söyleme, söylemiyorsun. Bunu niye nakletmiş size? O arkadaş takviye etmişti. Taberi'nin böyle yani gerçekten inancına sadık bir insandı. Dedi ki, bana göre bu küfürdür kardeşim dedi. Bir adam buna bizattır, müstehaptır derse kâfirdir. İster Taberi olsun, ister budur. Ben Benim akliden Kur'an'dır dedi bu. yani. Küfür dedi şeyini. ne? Onu küfür şey, ne? Onu küfürde anlayınca... Bahsettiğim şey, önünün kabrine gidip Allah'a dua et, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın demek. Ya bu kişi buna mutlak anlamda küfür diyorsa herhangi bir şeyini gözetmek zorunda ama o kişinin zaten teyhid anlamadığını görürsün. Ben yani çünkü Tevhid'i anlamıyorum. Muhammed Tevhid'i anlamıyor çünkü. Hayır, evet. Ben de sana sabah temeliz lazım. Onu izah etmeye çalışıyorum. Demek istiyorum ki sen bana Şeyh Muhammed Naptur Bey abim hani şöyle bir sözünü getirse hani dese ki mesela Muhammed Naptur Bey ki ben biliyorum evet o alimlerin sevgililerini biliyorum. Kabirlerinden sağdığı meselesinde. Hepsini biliyorum. Tamam. Yani bir kişi hangi Tevhid'i getirirse getirsin. Efendim isterse yaptığı doğa makamında olmasın. Ister, i̇stilase makamında olmasın. ne? Sırf kabrin başına gidip şefat isteyerek bu dişi kafir olur. Tamam. Aynen böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyorum. Aynen böyle söylüyorum. O, o zaman bu izdavını ispatlamam lazım. İspatlayacağız inşallah. Bak sözüm olmalı. Halimler olan... hakkında, yani böyle söylemedikleri, söyledikleri kadar zalimler. Aklıma bak, olacağım. benim sözümde bazı... Oturuz biraz bir daha oturma. Anlarız mı? Anlarız, diyor. Anlar. Ben çok iyi anlattım. Diyor ki, diş bir derdini onlattım diyor. Mi? Kabrin başına gider. Ya şey, sevilde getirse, yaptığın işi dua dolu mu? din olduktan sonra sevilde mi oluyor? Ya yani? asruttin olan mesele nedir? Ya bunu ölümlen yardım dilemek için. Ahmet'in akıla bilmeyece kadar aciziyiz. Asruttin olan ne? Allah Tanrısı. Bakın, ben, ben nasıl ceme diyorum, söyleyiniz. Ben sizden istedim. Ben ben yarım söylüyorum. saatten onu ceme demediniz. Bakın, sizin o bahsettiğiniz ayet, Ölülere dua etseniz, ondan size iş demezler. Allah Azze ve Celle'nin bu söylediği ayetin kat'i delalet ettiği yer neresi? Bir adam evinde oturuyorken yanında hazır olmayan bir ölüye hitap etmesi ki gücü yetmeyeceği bir şey ondan talep ettiği için bu adam kafir. Peki bu... ne yapmış olur? Bir dakika işte. ben cemimi bitireyim inşallah. Bu birinci suvar. Bir de ikinci suvar var. Şeriatta naslar var. Ölü kabrin başında işitir. Gidiyoruz oraya. Bir adam gidiyor kabrin başına bu naslara da Allah, Allah Azze ve Celle'nin günahlarını affetmesi için ölüden talepte bulunuyor. Bu ise ayetin hükmünün dahilinde mi burası zan? Bir alim diyebilir ki bana göre küfürdür. Bir alim der ki küfür değildir. Bakın çok basit bir hadis var. Men ete arrafen feseddekehu bime yakul. Lem tuhbellehu saleh erbaine yammel. Kim bir arrafa gelir, söylediğini tazdik ederse kırk bin namazı kabul olmaz. Küçük küfür mü büyük küfür mü? Bu hadisteki anlatılan küçük küfür. Yani nereden biliyoruz? Kırk bin namazı kabul olmaz ibaresinden sizden Şimdi bak, İmam şeydir. Ahmet'ten iki rivayet gelmiş. İmam Ahmet diyor ki büyük küfürdür. Diğer rivayette de diyor ki küçük küfürdür. Allahu alim diyor alimler. Bu hadisi şerh ederken. E şimdi niye böyle bir ihtilaf var? Çünkü nas'ın delaleti, zan burada. Zan Hı. olduğu yerde benim anlayışım da nas değildir ki bana muhalefet eden adam bir de şey var Bir de hem de kişinin yaptığı alimler soğuklanmak zorunda. Alimler mesela şu noktada herhangi bir itibar soruyor. Bir kişi diyelim ki Gaybı bildiği zanlıyla, gaybı bildiği düşüncesiyle kâine gider, onunla gaybı bildiğini tasdik eder, bu kimse icma ile kâfirdir. Orada istilatı yok. Bunu teklif etmeyen de kâfirdir. Burada... Bir adam yani gaybı tek... bilmediğini iddia ediyor. Da cinleri var mesela, haber alıyor cinlerden. Tamam. Ondan tasdik ediyor. Bu adamın küfrü zan işte. Yani İmam Ahmet diyor ki bu adam kâfirdir. Diğer rivayetinde de diyor ki yok bu adam şeydir, küçük küfür işlemiştir, kâfir olmak. Bakın çok basit bir yani şey. Onu anlatacağım. Yani Şeyh Muhammed Tağut Risalesi'nde Tağut'un dördüncü çeşidi sihirbazdır diyor. İmam Ahmed sihir yaptıran adamı zatında teksir ederken e, Ebu Hanife ile İmam Şafii Muhni ve İbn-i Kudam'a naklediyor. İçinde küfür varsa kafirdir diyor. Ahmed'in Tağut dediğine bunlar Müslüman diyor. Peki şöyle sorayım ben sana. Muhammed'in Abdülham'ın mesela o manası Tağut Risalesi var o beş tane çeşidinde Mesela Arapçasından diyor. okuyayım istiyorsan. Şimdi e, orada salut dediği mesele hakkında herhangi bir tilaf var mı? Ne diyor ki orada? Ay işte ümmetin hekteler Bak bak. Diyor ki orada kayıbı bildiğini iddia eden diyor. Değil mi? O beşincisi, dördüncüsü sihirbaz. O beşincisi. Ben sana Arapçasından istiyorsan, resale Bismillah, dim baştan sona okuyayım. Dördüncüsü sihirbaz. Beşincisi gaybı bildiğini iddia eden. Bir şeytan. Tamam. İki, Allah'ın incidiliğiyle hükmetmeyen hakim. Üç, Allah'ın şeriatını değiştiren tamam. zorba yönetici. Dört, sihirbaz. Beş de, gaybı bildiğini ister. Hayır, hayır. Beşincisi Allah'tan masalatını ibadete çağırın. Bu risale-i kalbin geçen şahsı. Allah'tan masalatını ibadete çağırın. Yani siz laptop getirmediniz. Böyle bir... program yok herhalde değil mi? Var mı laptop? <gülüyor> laptop var da şey arabada. Şeyh'in Arapça risaleleri varsa hemen tahkik edelim Lep inşallah. Havaya uçmasın siz. İstedir İçinde var mı ki? Dört var mı İçinde var. Yani şey Ha, tamam. Şimdi ben şunu soruyorum. Yani Şeyh Muhammed 4'te saymış, 5'te saymış bunun mesele değil. Yani Ahmet'in tevhid dediğine Şafii ile Ebu Hanife çünkü bir adam siir yaptığın zaman, hük küfrünü hükmettiği zaman bu adam küfürde hak katmıştır. Ahmet'in Ahmed'in tağut dediğine Şafii ile ya e, Abu Hanif'e Müslüman diyor, e, farklı diyor. Mesele öyle mi? Ben de sana onu soruyorum. İbni yani o... Kudama naklediyor. Mesele bak, öyle mi diyorsun? Bak diyorum ki yani? sen, sen şu an namusur Sadece lafızlar üzerinden hareket ediyorsun. Nasıl hareket edeceğim? Lafızları cem etmeye çalışıyoruz şu an. Ya, Tutup yani ben size burada ilim talimine yani. bulunmaya gelmedim. Siz de bana gelmediniz. Biz burada nafızların cemini konuşuyoruz. Ben size bu naftı sizin usulünüze göre bu meseleyi sihir istilafını tamam. sizin usulünüze göre cem edin diyorum. Ben de sana diyorum ki bak orada mesela Muhammed'in naftı kalbi bildiğini iddia eden diye saymışlar mı kabul? Kalbi bildiğini iddia eden diye. Peki ben de sana diyorum ki kalbi bildiğini iddia eden herhangi bir kimse hakkında itilaf var mı? İtilaf yok tabii ki. Orada tamam, icma bak. var. İşte Biz işte. burada şunu konuşuyoruz. Bak, sihir yaptıran hükmünü konuşuyoruz. Ama kendilerinin dediği için dekobajı da ben yapayım. Mesela ya, siz bu usulü alıyorsunuz, mevcut tağut hakkında birisi diyor ki ya, o tağut'un tekrar hakkında itiraf ediyorum. Bak ben, ben o adamı Müslüman şey... demem. Bu mesele ümmetin icma ettiği bir mesele, teşri. Ya izah edeyim. Teşri çünkü o. Ümmet icma ümmet etmiş. Adam yapıyor. bugün... adam tekrarı noktasında itiraf varsa diyor, tağut'un tekrarı noktasında itiraf varsa diyor, Tağut, tekfir etmeye. Tekfir etmeye. Bak çok açık evet. bir söz. Bugünkü tağut için ihtilaf var, var. diyorsa, yani. Çünkü... yani eğer diyorsa ki Halis abi o yazdığı kitapta bugünkü tağutur tekririnde ihtilaf olabilir ki ben yakınlar tanıyorum, onu tekrir etmeyenler evet. tekrir ediyor. Yani bak ucu açık bir söz. Sihirbaz da tağuttu. Orada da ihtilaf var. Nereden biliyoruz onu kastetmediğini? Biliyor. Neyse, o değil değil tamam, ne işi var? Ne işi var? Yani haybı bildiğini, iddia edenin küfrüne vücuba var. Kafir demek kafir. Ben size ikinci sureti soruyorum. Bakın içinde sihir, içinde küfür olmayan, şeytana ibadet olmayan, cinleri kullanarak yapılan bir sihirin hükmünde Ahmet kafirdir diyor. Şafii ile Ebu de değildir diyor. Tamam. Bana usulünüzde göre cemedim bunu. Ya tamam işte cemediyorum sen. Nasıl? Şav, Söyle abi. Görün yani, mü sana? Tavuk, yani, sivva'da neden tavuk temiz? Kavutlarına sebep vermedin yani. Sonunda kendi ilahını iddia ettiği için. Ne lan? Kaybim bildiğini iddia ederek ilahını iddia ediyoruz. Payda zarar verme etkisine sahip onu iddia ederek ilahını iddia ediyoruz. İçine çok şey yüklenir. Haydi tamam, işte taahhut olmakla şunu iddia ediyor, bunu iddia ediyor. Onu konuşuyoruz. Ben İslam'da hükmüyü konuşuyorum. Yağız. Şimdi bakın, az önce dediniz ki küfür, küfür işleyen kâsif. Doğru mu? Yani... Oradan da zincir gidiyor. Ama sihre gelince mesele Şafi bu Hanifi olunca duruyoruz orada. Hayır, hayır, Hemen tebhide gidiyoruz. İhtilaflı meseleler hepsi geçmişte bitmiş, nokta konmuş. Bugünkü mesele hepsi icmai. Hayır bugün de o gün ihtilafı Mesela sizin ihtilaf hukuku bulan bir mesele söyleyin yani. Şunlar bizim muhaliflerimiz, burada ihtilafımız var ama biz bu adamlar teksir etmiyoruz diye bileceğiniz bir örnek mesela. Ya bizim muhalif söyleyemizde adem değil de yani çünkü bir şey olmaz zaten. Tehbi de bilmemek insanları da konu da kendi içmizde de olduk, başka zamanlarda da olduk. Yani birçok kişi olur bizi teksir ediyoruz, biz teksir etmeyiz mesela, tamam mı? Yani o saat ihtilafları olur çünkü burada hepsini teksir anlatacak durumumuz e, Yani bizim burada çünkü... E, meselelere yaklaşımız verilir. Yani, mesele Neden tavuk? Neden tavuk gelmiş? Tavuk gelmezse Allah'tan, mi? Allah'ın ailesinin kendisine ilahı nispet ettiği için. Zaten İmam Şahin'in teklif etmediği sihirbaz hangisi? Kendisine ilahı nispet etmiyor. Sihirbazı teklif etti İmam Şahin. Ben bunu çok iyi biliyorum, ya, anlıyorum. Ben, ben de diyorum, ben diyorum, diyorum ki Ahmet'in kafir dediğine o Müslüman diyor. Nasıl cemediyorsunuz kafire kafir demeye kaydetiyor? Ya tamam da orada alimler alimler sıra açık meselede İzman diyorlar, kapalı meselede... Bunun kapalı de... olduğunu kim söylüyor? Yani Bakara yüzüki çok açık. Yüallimûnen <gülüyor> nâsehseh ve <Sessizlik> tabi yani, o mette şeytanı ala mulk Süleyman ve malke Fer Süleyman ve lakinne şeytanekafiru yuallimuna en şeytan ma kafiru yuallimuna en yani ma farkı şeytan diyor ki o makhsadı ma tecame 3 sümana sömek kısır 3 sümana bilmek yani o haber da diyor o eğer ki diyor o kişi bir sihir baz, sihir yaparken küfta e girerseniz Türkiye girerse kendi sorununu yurt yurt nicayla. Chat diyor ki mesela Rusya. Burada anlayış ucunu açıyoruz da niye diğer meselelerde kapatıyoruz? Yani ölçüsü ne yani? Ölçüsü Bir, açıklığa kapalı olması. İşte onu kim belirliyor? belirliyor? Niye aklını... açıklığını ve kapalılığını kim belirliyor? Ama bu yani bu az çok bilinen bir şeydir yani mesela alimler şeyleri bilir. Bu adam der ki bana kapalı. O der ki açık. O der hay ki hay, kapalı. Halkların nezdinde kapalı olması önemli değil. Yani mesela birisi bundan çıkardır ki namaz meselesi bana kapalı. Ben namaz mı bilmiyorum. Şimdi diyebilir yani. Tam sihrin bu çeşidinin hafi olduğunun delili ne yani? Onu belirleyen kim yani? Evet. Ben de derim ki Bakara 102 çok açık. Subutu da kat'i, delaleti de kat'i. Öyle mi? Herkesin evet, hafifle konuşuyor. De kat subutu da de kat'i, kat delalet kat'i. Herkes öğrendi bunu zaten seslerden. Herkes diline dolamış konuşuyor işte. Bakara 102'de ben de çıkarım derim ki Subutu da katlidir, delaleti de katlidir, sihrin bütün çeşitlerini içerir. Dolayısıyla Şafi'yle Ebu Hanif'e nasıl e, tekfir ettiğini tekfir etmemiştirler. Kafirdir derim. Bakın Hı. Türkiye'de bakın Türkiye'de öyle bir tekfir zihniyeti var ki, adam dese ki, e, müşriklerin kestiğini ben yerim işte, besmele bir illet, yedicesini tekfir ederler. Niye? İşte sahabenin icması var, selefin icması var. Selefin icmasına muhalefet ettiler, o yüzden kafirler. Eee sahabe icma etmiş namazı terk edenin kafir olduğuna Ebu Hanife ile Şafi'ye Müslüman diyorlar. Ebu Hanife ile Şafi Müslüman oluyor da sahabenin icmasına muhalefet edince. Birileri 1400 sonra çıkıp da et meselesine muhalefet edince niye kafir oluyor? Bu Şimdi bu adalet midir İslam mıdır? Ben de soruyorum size yani. Depolamaya sürüyorum. Biz de piyasadaki bu kanunu kişiyle de davranışlarımızı. Tanıyoruz yani. abi sizin. Abi biz tamam. sistemimizi çok iyi takip ediyoruz. Tamam. Ben işte nikah hakkında bütün yazılarınızı okudum yani Allah'ım. Tamam olsun. okumuş olabilirsiniz. Ben yani. hepsini tekrar tekrar yani takip ediyorum işte. Ben biliyormuşum ki yani biliyor piyasadır yani. Cihan piyasada bana söylediği Adam biliyormuş ki daha ne zaman etmesi diye ki ben derim ki diyor ki etmesi sırasında muadelesiyle bir daha işlermişler. Ya yerine göre küfe. Bir darcı evet. mıdır, külafır mıdır size göre etmesefri mi fakir? Yalanıyorsa zaten çalıyorduk ama yok hayır yani bu şimdi hücumet sözler. Ben evet. size muayyen bir şey soruyorum. Bir adam dese ki Bu arkadaş diyor ki illet betmelidir. Bu arkadaş Müslüman mı? Yani sizden biri olsa ve çıksa desek ki illet betmelidir. Bu yani adam Müslüman da. mı? Ya böyle bir şey diyoruz. Zaten teklif edelim. Zaten bu dinin aslında giren bir konu değil. Nasıl İzledim. sahabe icması tamam. var yani? Nasıl? Yani var. Sözün yanlışını dinin aslında giren bir konu değil. Ne demek? Sahabenin icması mı dinin aslında girmiyor. Ya bir yarı yüzünde icması masum olan tek topluluk sahabe. Sahabe dendi. Dinin aslında geliyorsa sahabe olmadığı dönem dinin aslında giren şey oldu da. Hmm? Yani buna da ilahiyetim dedim. Hayır ya. Peygamber dese sen Buhari'de hadis var. Tamam, tamam güzel söylüyorsun. Ben de ıslaklıyorum sana. Peygamber dese sen Buhari'deki hadiste Zeyd -i ibn Amr ibn Ufe'ye gidiyor. Et sununcu Peygamber imtina ediyor. İbrahim'in şeriatında da böyleydi. Bütün bizim arkadaş var Rus adam iman etmiş, ailesi katı Hristiyan. Bu arkadaşın kestiğini yemiyorlar ya. Yani. Hristiyanlar da kendi dininin dışındakilerin kestiğini yemiyor. Biz biz değiliz yani. Bütün dinlerde ortak da bu zaten. Ya bu söylediklerini o tarif aslında bu söylediklerle mi tarif bu mu yani? Da ne diyeyim abi? Önce senmeden... bunlardan hadisi getirdim. Peygamber zeyt imtina edip Nufela e gidiyor, et sunuyor, yemiyor. Diyor ki ben müşriklerin kestiğini yemiyorum diyor. Ondan sonra peygamber çalışamıyor. Yalnız orada da İbn-i Tehmiye şeyi de diyor yani bu et meselesi... Bakın diyor. olayın ben tafsilatı tevhili konuşmuyorum. Abi evet. mütçetin ne dedi? Ben de mütçesimi getirdim. Mütçet bu. Çok. Peygamber, peygamberlik gelmeden önce de mütçede müşriklerin kestiğini yedi. İki meselesini fahit etmek için mesela İbn-i Tehmiye diyor ki futbara kesilenleri diyor haramdır. <gülüyor> bütün şeriatlar da diyor sahibler diyor mesela ama diyor müşriklerin diyor, et için kestiği şeylerin haramdır diyor ancak diyor. Şeriat Vakfası'yla o şeyin izanına söylüyor Zeytin Ahmet Tadisesi'nin. Bir de herhalde yani. yani İslam'da var olan, meşhur olan bir şeyi terk etmek, ihlal etmek şükür değil ki. Ee, yani bunun kişinin ameline, fiiline bakmak lazım. Evet. Niyetine, kastına bakmak lazım. Ee, Saat kaç var? 7-7-3-4 Şu yuva ya bu konuda bilmiyorum e, değil bizimce anlamamız lazım yani şimdi eğer ki burada bir o, herkes anlaşamıyor yani ya. sesler tek bir sözü yani şu şeyi almazsa geçen... valla biz hem iddaci taraf hem hakim olursak bu iş olmaz yani hiçbir hakim ben haksızım deme yok, yok, e... biz idda ve idda e, ve iddia edilen taraf oluruz dinleyenler karar verirler hakim olurlar onda kim yani, anlaşıyor, kim anlaşamıyor, kim delille ama, konuşuyor, yani, kim delilsiz e, konuşuyor. Allah'ın adını duayı de yani birbirimizi anlayamıyoruz yani biz şu an kendimizi ifade edemeyeceğiz. diyorsun ya işte madem böyle siz her meselede tekfir ediyorsunuz işte alimlerin. Tabi yani, usul, usul, usul dediğiniz şey budur yani. Adamdan nasıl adama değişmez. Nasıl i̇şte ben de anlatıyorum şey. size. Bir şey kat, iyi nasıl küfrü sabitse onu tekfir etmeyen adam kafirdir. Bakın kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini nakleden alimler ki... Özür dilerim ben izah edeyim inşallah. yak değil mi? Doğru mu şifada? Kadiyyat diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir. Evet. Peki kadiyyat hangi örneği veriyor? Diyor ki Yahudi, Hristiyanları tekfir etmeyen mesela diyor. İmam Behudi, işte Behuti, Hanbelilerin büyüklerinden fıkıh kitabı var. Mustafa'nın yazdığı şer, şerhte. Riddet babında anlatıyor. Diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir. Mesela Hristiyan ve Yahudiler kafir demeyen kafirdir. Çünkü nasıl yalanlamıştır diyor. Yani bana onun haricinde... Bir tane hani şey gösterin, kafire kafir demeyen kafir demeyen kafir, demeyen, kafir demeyen, tatbikini bir meselede gösterin ki hani Kur'an'da belirtilmemiş iktihatla sonucuna varılmış ve ona rağmen kafir demiş alimleri. Ya subhanallah bu kaidenin nakledildiği mes'elelere bakıyoruz hepsi لَقَدْ كَفَرَا لَذِينَ خَالِينَ اللّٰهُ سَالِيْسْمِ سَالِيْسَلِيْسَلَا تَلَى Dediler ki kafirler Allah üçün üçüncüsüdür. Doğru mu? Tamam. Nakla sabit yani. Bunda aklı yerinde olan... Yani Allah Hristiyan ve Yahudiler'i tekfir etsin. Tekfir etmeyen tekfir edilir. Allah Budistleri tekfir etmedi. Nas yok çünkü aslında. Haşa ya haşağı. öyle mi dedim yani? Ya, şimdi ne yapmayınca soracağım bunu? Ya onu demedim onu, ki ben. Nas eğer Budistleri de tekfir ediyorsa içerisinde. Budistleri de tekfir edeceksin. Türkleri de tekfir ettiyse Türkleri de Hayır, tekfir edeceksin. Nas'ın Nas tekfir ettiğini tekfir edeceksin. Ama Nas'ın delaletinin zanni olduğu yerde... Benim anlayışım ve bütün anlayışınız nas değildir. Tamam. Bize muhalefet eden kafir olmaz. Ya tamam biz o zan... Bak, önce şunu etmek lazım. Bugün günümüzde bu güncel, bütün meseleleri konuşuyoruz bütün fırkaların sesleti diyorsun ya. Birisi gelir mesela oradan diyor ki, et yemin yiyen kafirdir. Adam zaten husur kaydı, bir şey bilmiyor ki. Tamam ben tamam. size bir şey Bak, söyleyeyim. Ben nasıl bir şey Ben kitap okumamışım. meseleleri bilmiyorum, bariyle tartışmalarını bilmiyorum, itirafları bilmiyorum, bilmem şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Et. Kur'an mahluktur diyen kafir midir? E, kafirdir. Ona kafir demeyen? Yerine göre. Kafirdir. Niye yerine göre? Kadere koyduk demeye. yani. Ama Mesela tasfihlatı tâs nedir size göre? Kur'an mahluktur diyen bir adam nasıl kafir olmaz? Nasıl yani? Nasıl olmaz yani? Sana göre nasıl olur ben öyle bir iddiam yok ki iddia makamısın siz ispatlayacaksınız yani. Ya Bakın ibriçey yani. mi ya? Ebniçey mi? Lafkettiğini mi? Selefler 10 tane nakil yapıyor. Kadre kafir demek kafirdir. Kur'an mahluktur. diyen kafirler buna kafir demek kafir. Tam cevap veriyoruz değil mi? Sıkıyorsun bak. Yok. Cevap ya, vereceğim. Günümüzdeki meseleler, alimlerin tartıştığı meselelerden, uzatılan yalanla hiç galebe çalıyor. Kur'an mahluktur sözü niye küfür? Yok yok bak. Kur'an mahluktur sözü niye küfür? İsa Tamam, ona geleceğiz de. Günümüzdeki meseleler nedir? Açık güneş gibi var. Ne tartışıyorsunuz? Tartışta mahkum olmak. Kur'an mahlukturun neresi kapalı? Yok yok. Kur'an mahluktur demek ne demek? Ne demek işte soruyorum. Ne demek? Ya Allah'ın kerabı mahluktur. Allah'ın kerabı mahluktur diyor adam yani. Tamam ne demektir bu yani? Ne, ne demek bu? Sonucu ne bunu? Ya Allah, yardımcı bu Allah'a ben de ha, diyor. Allah mahluk yani. diyor adam yani. Tamam yani. E şimdi Allah mahluk demek kapalıysa ne açık? Peki bu adam bunu mu katlediyor? Sözünün tevhidi mi oraya gidiyor? Sözünün meyali mi oraya gidiyor? Bakın İbn-i Mecmuatül Fetava'da diyor ki, ''Kur'an mahluktur.'' Allah ahirette görülmez gibi hafif bidatları söyleyenler, müçtehitseler, kafirdirler ama mukallitseler fısklarını Ne Neden <gülüyor> öyle diyor peki? Niye bunu tamam, bana cemedi. Ya Tamam, sen cem Ben yapsın. anlamıyorum. Ya tamam, ta ya, Siz bana cem Ben yapsın. bilmiyorum. Ben ne? size soruyorum. Söyleyeyim. <gülüyor> Sence mi yapmam lazım ya? Sen ne, nasıl bakıyorsun meseleye? Alimler ben çünkü zecir, zecir babından kullanmışlar bu kaydı <gülüyor> bazı bir, yerlerde. Bakın diyeyim. sakındırmak için. Adam bana geliyor Fetullah Gülen soruyor. Diyorum ki ya o kafir ona kafir demeyen de kafir. Yani küfür açık malum biliniyor. Adam hiç şüphe etmesin bundan diye. Adama önünü açıyorsun böyle doğru mu? Ya, tamam. Alimler de bunu yapmış Kur'an mahlüptür meselesinde. Millet buna meyletmesin diye ya, tamam. kafirdir. Kafir demeyen kafirdir. Peki tatbikine bakıyorum İbn-i Ben size Mecmuatür Fethem sayfasına mı? kadar mı? getireceğim. Işte alimler. Ya yani mukallikler fasıktır diyor Kur'an mahlüptür diyen mukallikler. Ya, işte yani... Bana cemediysin. Yani o adam işte, alim onu söylüyorsa, demek ki o kişinin tevhini dinliyor ki söylüyor. Nedir işte yani tevhini? Olarak yani sana mahluktur demenin tevhini mi oldu ya? Yani şöyle söyleyeyim, tevhini ne işe yalnız? Yani bir kişi tevhini erdi olduğu için niye kurtulamıyorsun? Yani Bunun da sözlüğü bir ileride var değil mi? Dayanmış bir şey var. Çünkü yani şu, biz o tek kişinin tevhine bakarız ki, bu kişi Allah ve iman eden birisi midir? Allah ve Resulü'nü eden, yalanlayan birisi midir? Biz buna bakarız. Bakın Yani tevhidin getiriline sebep olur. Şimdi mesela Kur'an mahrumtur, büyük adam, bir kere Kur'an mahrumtur, küsur, Selef'in zamanında veya Allah Resulü zamanında, olumlu veya olumsuz şekilde olmayan bir söz. Değil mi? Yani sonrasında onun tesisin çıkmış küsur. Şimdi mesela şahsen şahseniyeti soruyor. Allah beni de ki oyda sonradan çıkmış. Tamam, oyda sonradan çıkmış. Aynısı. Yani neyi alırsan. Burada memnun olan şudur, biz şuna test verileceğiz burada, tamam mı? Bir, bu olarak Allah haricinde bir ilah ve rahf ediliyor mu? İkinizde Allah ve Resulünün yalanlıyor mu? Yalanlamıyor. Biz bunu laf ediyoruz. Aynı sözleri ben de baştan beri söylüyorum. Ben tamam. aynı şeyle etrafında dönüp duruyorum. Zaten bana cem etmiyorsunuz nasları ya? Yani. Şimdi Kur'an mahluktur diyen mu mukallif, fatık oluyor İbn-i Teymih'nin sözüyle. Ondan sonra müftideki ben bitireyim inşallah. Müftide kafir oluyor. İbn Teymiyye de buna rağmen Müslüman oluyor. Bugün bir adam oyda böyle bir tasfilat yaptı, kafir oluyor. Kafir demeyenler de kafir oluyor. Yani bu adaletin neresinde yani, var? Ben bu de o soruyorum. O zaman mesela oyda tasfirat yapan yapan adamı zaten mesela biz bilmiyoruz tamam mı? Biz açık duruyoruz. Mesela adam sen neye göre tasfirat yaptın? Mesela oyuna neye göre? Açıklama getir. Adam mesela şöyle bir artışmama yapıyor. Diyor ki ya diyor oy meselesinin hakkında duysa, alim sattırıcı alimlerin fetvalar var falan. İşte bundan dolayı diyor mesela kişi diyor oy kullanıyor. E peki şunu soruyoruz. Bu oy kullanan kişi bu yaptığı amelin kanun koyma teşkil olduğunu biliyor mu? Eee bilmiyor. Orada başka diğer küfür amelleri icra edildiğini biliyor mu? Eee biliyor. E, ama tabii onlar da biliyor. Peki ne yapıyor bu adam? Tevhili var. Bak, bak. Durandan hiçbiri böyle bir adamın tekfirinde durmuyorlar yani. O sizin anladığınız ya, size, şey yani. Biz hep yanlış okuyoruz. Yani şimdi Ebubekir'in övgülerini söylüyorum. Ve ben olarak. onlar savunmuyorum. Onlar benim benim alemimdir de tek kelime söylemedim yani. Hemen küfür vermeyin inşallah. Gerek yok yani bu gerek yok. Bu asıl din değil o adam. Bak bu sesi herkes dinliyor. Adam biri sever ben kötü bir şey söylerim. Adam tevhidten sor. Asıl din midir Ebu Kader? Ben, yok, ben, ben size soruyorum de. yani. Asıl Ebu Batr asıl din midir? ve adama küfrü izahı olmamış. Mükellef midir onun? Adam boşuna halini tamam. aramır kendi mükellef. Ne vermiyelim? Böyle düşünen bir adam mı soralım? Yani böyle düşünen bir adam. Nasıl düşünen bir adam? Ya diyor ki işte saptırıcı alimler diyor fetva verdi diyor. O yüzden bu kişiler diyor mazurdur diyoruz. O kullar. Alim fetva verdi diye mazur diyorsa bu adam İslam'ı anlamamış. Böyle bir özür mü olur? Yani Allah'ın ya... özür koyduğundan başka özrü yoktur ya yani. Yok, şimdiki ya. özrü bir tanedir. İcma vardır, ikra'dır bu kadar. Tamam bildir, cehalettir. Böyle şeyler büyük şirkin özürlü değildir ki. Yani. Ha, bazı arız olan şeyler vardır. İntifar kat gibidir. Mesela adam o çölde devesini kaybeden adam gibi. Malum tekrar aynı yöne Şöyle Kur'an var. Bir adam mesela şeyden cahil olamaz. Kur'an'ın üzerine oturmanın küfür olduğuna cahil olamaz. Ama ceketin cebinde Kur'an vardır. Üzerine oturmuştur. Bu adam intifar kat. Bu da küfürdür Tek Böyle engeller vardır sadece büyük şirkte yani. Bunun haricinde aksi bir engel getiren adam bidat çıkarmıştır yani Allah'ın deli bindirmedi bir şey çık. Ben sen gördün mü benim oy kullananların teklifinde tafsilat yaptığımı? Yani bizim bakın anlaşamadığımız nokta şurası. Ehli Sünnet'in bir akidesi, bir akidesi var. Selef'in bir akidesi var. Selef'in bir de iki tane muhalifi var. Selef'in kitaplarda iki tane muhalifi var. Bir orta sayfa. Bunlar bidatçılar. Peygamberin getirdiği, sahabeye bıraktığı akidede bazı şeyleri değiştirmişler. Bidatlara tapmışlar. Ulema bunları tekfir etmemişler. Eğer bunların tekfiri Naz'da yalanlamaya gittiyse o zaman tekfir etmişler. Bir üçüncü kısım var. Naz'ın apaçık şekilde az önce konuştuğumuz suvarlar, görüntüler, suretler. Bunları işleyenler de demişler. Yani ben Allah rızası için soruyorum yani. Biz, yani deyin ki şu taite bize göre bidatçıdır şu asırda yaşayan. Selefin böyle bir sahipatı var. Ben size derim şunlar bana göre bidatçıdır. Yani sizin mesela bidatçınız kimdir bu itikada göre? Ya yani ya bizim gibi düşünen Müslümanlar ya da bizim gibi Aynen. düşünen kafirler var yani piyasada. Koltuğunuz asıllara göre böyledir bir iş yani. Ben şunu söyleyeyim sana. Yani mesela birçok kişi var. Tamam mı? Mesela diyelim ki bizi teklif ediyor. <gülüyor> Bizden ayrılmış mesela. Teklif ediyor. Tek kişiyim diyor. Karım da takviye yatıyor öyleler de var. Yani. Tamam mı? Yani, yani mesela haş Ha yani, yani, mesela diyelim ki adamla zaten bu olsun şudur, adamla zaten bu da kübrün bu konu. Fakat diyelim ki, şunu değil yani, mesela diyelim ki adam bizi tekbir etti ve yaptığı sapık bir usul ithas etti. Bu da, bu da Kedruma yani, Allah da şahit lazım. Yani, biz o adama diyelim ki sen hemen kâtir olma, böyle bir şey demeyiz. Biz önce şunu idare etmeye çalışırız. Tamam. tamam mı? İsterseniz deyin yani, şirk işleyen evet. o ismi Allah veriyor. Yani, Bak, yani onu idare yani, edip etmemek... lazım Tamam. Kaç? Bir buçuk saat. Saat kaç? Bir Benim dokuzda bir, bir, bir yere, yere gitmem bir lazım. Yani kaçta kalkmalıyız? Yani işte, en geç sekiz, en geç. Tamam. Yani bir yarım saat var, ona göre konuşacak meseleleri inşallah konuşalım. Yani yok illa ki, yani diyelim ki biz mevcut günümüzdeki fırsatlar, işte bidatçı demedik, kafir dedik diye yani bu bir yorucu teşkil etmez ki. Tazman yani ya, etmez yani. tabi ama şimdi Çünkü biz bizi bir asıl ile... belirledik mi bunun geçmişte sebehte bir örneği olması lazım. Bizimle, yani. şimdi, bizimle diğer fırkalar arasında tartışma konusunda en az... Vallahi ben mesela işler işler sizin almış. söylediğiniz kabrinin bir selefini görüyorum. Mesela hariciler demişler bize hicret etmeyen kafirdir demişler o dönemde. Bizim tekfir etmediğimizi tekfir etmeyen kafirdir demişler. Peki, Bakın de bırak kitabı. Olsun. Ben öyle dediniz demiyorum ki. Ama koyduğunuz asının lazımı bu diyorum. Ben öyle dediniz demiyorum. Bu da benim işte kafamı karıştırıyor. Yani o yüzden sizin getirdiğiniz şeyi kabullenemiyorum. Koyduğunuz asıl aynı onlarınkine benziyor. Lazımı bunu gerektiriyor. Peki koyduğunuz asıl ne? Onu onu ya bizim gibi yani. düşünenler Müslüman, düşünmeyenler kafir oluyor yani. Yok, yok öyle bir yok. Ben de diyorum ki yok mesela öyle ya ben de soruyorum. Vakıada bidat ehlimizi gösterin. Diyin ki şu insanlar bize tekfirde şu mesajı istilaf ediyor. Mevcut Bunlar mevcut, da bizim bidat ehlimiz işte. Mevcut, şöyle söyleyeyim sana. Mevcut seni tanıdın. Bildiğin fırkalar arasında tamam yok. Ama mesela bu... İşte, Senesi elmen... olmayan bir şeyin de aslı olmaz. Yani. Geçerliliği olmaz muhteşem olmaz. Ben gösteriyorum. yani. Şimdi mesela... Diyelim ki Muhammed'in aklı ve rahmi oldular demek. Hiç... Bakın en basit, Bunu en basit yapacağız. örnek vereyim. Şeyh İshak değil mi? Kim olduğunu biliyorsunuz. Ali Tabut Şeyh. Risalesi var. Ali, Ali Şeyh. Şeyh İshak ne diyor? Şeyh Muhammed'in sözünü naklediyor. İbn-i Seymiye'den naklediği Fakr-ı Razi'nin tekfirini. Ondan sonra diyor ki işte bak ey kardeşim kendilerini Muhammed İbn-i Abdülvahhab'a nispet edip de Allah'ın kalplerine muayyen tekfirsizliği attığı insanların haline bak diyor. Halbuki şeyh bu adamları muayyen tekfir etti. Onlar bu bidatlarını bazı cahil kardeşlerimize bile bulaştırdılar diyor. Bu şirk-i sözüdür. Gel şirk-i da tekfir edelim hadi koyduğumuz usulle. Evet. Yine aynı şekilde bir söz nası ettin Tamam getireceğim Vallahi getireceğim nasıl Billahi, nasıl Allah nasip ederse ya. inşallah ya, Ama şimdi işimize yani, gelince Alimler böyle demiş İbnül Kayyum Tabuta ta, muhakeme ibadettir demiş ya, Olanlar kafirdir oluyor Buraya gelince alim sözü oluyor Yani olmaz Nakilleri gem edeceğiz. Nakilleri tamam, toplayacağız. Cem edelim Bakın ben mürciyelerin de... yaptığı tamam. gibi Zat-ı Envat'ı işte bilmem muhaz onu bunu getirmiyorum ki ben size. Ya tamam da birbirimizi anlayabilmemiz için yani diyorum ki lafızlar üzerinde değil de. Yani bir lafız ortaya atıp bak lafız böyle. Yani bu lafızların iletlenmiyor. Yani o ahim söylemişse bunun iletlenmiyor. Tamam İbnül Kayyum 2 Hicrit yolu Türkçe'ye de çevrildi. Polen yayınlarda baktı. Akrep'teki tabakalar. Yani. 17. tabakaya açın bakın. 17. tabaka ne diyor? Cahil, mukalip, kafirlerdir. Bunlar kadınlar ve çocuklar. Ya, Bitireyim mi? inşallah. Özür dileyim evet. ben sizi dinleyeceğim inşallah. Bunlar kadınlar ve çocuklardır. İcmâle kafir, Bunlar pardon özür dilerim. İttifakla kafirdirler. Ama bazı kelamcı bidat ehli. Altını çiziyorum ha. Demiyor kafirler böyle bir de. Bazı kelamcı bidat ehli dediler ki bunlar fethret ehli mesafesindedir. O yüzden afret hükmünde teklif edemeyiz. İbnül Kayyum Arapça, Türkçe, Türkçe mektubu gösterdiği için. Bellitmiyor ki onu. Mesela... Bidat, ehli, bidat söylediler Zandari diyor. Bak, Zandari bidat söyledi diyor. Ya ben bilmiyorum Zandari. Gazali o bu. Ben size İbnül Kayyum sözünü anlatıyorum. Zandari. Bidat ehli diyor ya. Yani. Tamam. Bu bidatın küfür olan bidat olduğuna bir kere delil getirmemiz lazım. Tamam. Mesela Gazali mi Gazali? Gazali değil, hayır. İbnü Semyi diyor yani değildir Müslüman öldü diye. Gazaline, eğer, eğer bu bidatı Gazali söyleyince Müslüman oluyorsa bugün bu bidatı işleyen bir adamın da Müslüman olmazdı galiba. Yani, bak sabah sen dedi anlatmaya çalıştık dedimizi anlatamıyoruz yani, tamam. Bizim bilim demezsiniz yani dedimizi iyi anlarsan. Bizim dediniz, çok açıkselli olan bir şey yani, hiçbir şey gerek yok. Ses kaydı iki saattir, ben size tamam. 20 tane nakil okudum, hep aynı şeyleri diyoruz, birbirimizi anlamıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Siz de bana nakil yapın, ya nakil ben de anlamayın. Anlamaz mı görüntü? Kitapları okuruz, nakil yaparız. E, kitaplardan dinimizi öğreniyoruz, Hayır, bizim makil dinimiz mi? nakildir dedik. Ya mi? nakil dini de bak, nakillerden ne aldığımız önemli. Bak şimdi naklettim ya bir şey, bir şey attın ortaya mesela. Tamam, hepsini ispatlayayım ya. Hayır, nakli ispat edip etmem falan değil. O lafı attın diyelim o şeye, İbn-i evet. Kayyar'ın meselesi. Ben diyorum ki, o İbn-i kitabını aldığı o mesele, diyorsun ya bak o da bunu diyor, tekfir ediyor musunuz? Ya tekfirlik bir mesele mi o? Yani onu bir ispat edelim. Lafız ya, tamam. Diyor, kişilik isteyen cahil mukallitlere fetret ehli dediler, tekfirlerinde durdular, de, durdular de, diyor. Ömür yani. mü diyor mesela o kişi olan Müslüman mı diyor? Ki... Bu kelam jü bidat dediği şuna müst. Açıklamamış ki onu. Ben desem ki diyor, sen dersin ki ya, demiyor. O zaman, bu bakış. E, şey, onu kastetmiyorum. Burada ya. bidat demiş tekfiri orada tekfir etmeyenlere, işlediklerine tamam. bidat tamam, demiş. Şeyh İhsak bidat demiş. Bu bidat ehlinin tekfir ettiklerine bana delil gösterin. Şimdi bak hüsrev söyledimi şey açık bariz, Ben de daha tamam. düzürük ki imanı kökü kökü iman diyen bir kimse cahildir. O tekfir etmeyeni tekfir etmeyen nazaran da oraya dayanır. Tamam, makir istiyordum. Bir sürü makir var. Tekfir etmeyen, yani. sen de biliyorsun zaten bunları. Peki neden alimler bu şekilde diyorlar, tekfir etmeyen çağrıdır? Şu, şu, şu, şunları. Çünkü neden? Neden diyor ki, Kur'an mahluk meselesiyle alakalı diyor. Vahsed-i vücutla alakalı ona benzer sözler var. İbnü i var, İbn-i var, başkalarının var. Ondan sonra, e, şeyle alakalı... Muhammed bin Abdülhamd'ın yine o nebahtırı İslam'a zaten demin geçti. Ebu Anad'ın sözü var. bunu de sözde ederim. Neden diyorlar bunu? E çünkü şu, kafire kafir demeyen kişi imanı küfürle vasfetmiştir. Aynı şekilde de Müslümana kafir deyen kişi, müslü, e, pardon, kafire Müslüman, Müslüman. diye kişi, küfürü iman olarak vasfetmiştir. Bu şekilde lafları teşrif etmiştir. Aynı şekilde de Müslümana Kafir, dengeci de ne yapmıştık Müslüman'ın, İslamının, imanının küfür olarak yitememiştir. Ahmet'e var. Tafsirat'ta gelince... De... Ama Umar kafir olmalı atıbe münafık derken ya. Tafsirat'ta gelince neden münafık için... olmalı? O konuda mesela İmdi yani, Kayı'ma çıkıyor. Diyor. yani evet. cennetlik olduğuna var yani. Bak Sadece ondan dolayı değil. Hem Bedirevli'nin cennetlik olduğu ile alakalı hem de sonuçta bir kimse mesela yani mesela hadis var. Hadis'in zahiri açıklıyor ki bir kimse diyor bir kardeşine ey kafir dersen, o söz yoksa, o söz onda geri dönersin. Değil mi yani mesela? Açık bir naz. Fakat mesela... Tevhül etmiş alimler. Durum, o alimler varitleri hangi başlıkta rivayet ediyor? Diyor ki, tevhülsüz olarak, işte Müslüman'a kafir demek veyahut da tevhilde kafir demek şeklinde. Mesela alimler şerh ediyorlar değil mi bunu? Beş tane, İbn-i Aceri'ye bir tane şerh. Neden, neden mesela? De. Çünkü şu, orada bir şuna kadarız. Bu kişi, eee... Müslümanın imanını küfür olarak mı varsayıyor? Ondan dolayı mukadder diyor. Yok, kendine arz olan bir şüpheden dolayı, bir terbiyeden dolayı, bir aşiz e, din gayretiyle mi bu, bu sözü söylüyor? Tamam, biz buna bakarız. Şimdi mesela Hz. Ali mukadderdi, Hz. Ali cennetten müjdelenmişti. Fakat mukadder olmamıştı. En azından Allah'ın bir üstüne, en azından ne Çünkü çok garip bir durum yani. Nasıl Nas şehadet ettiğine adamlar kafir diyorlar. Bir gün ulema da onlara kafir demiyorlar. Onlar da kafir olmuyorlar. Bunlar da olmuyorlar. Yok Nasrın e, anladığınız zaman zarabet ortadan kalkar. Yani Nasrın açık. Tamam Nasrın açık. Ama o Nasrın şey ne? İlleti ne? Nasrın illeti ne? Yani sen diyelim ki elinde hiçbir delil yok. Hiçbir güçsüz yok. Hiçbir terginde yok. Tamam durduk yerine kadar Adam birine kâbir diyorsun. Kâbir ben diyorsun. Ben öyle teksir yapan birini görmedim. Varsa da ona döner tabii ki. Ya adam soruyor. Halimler ben... zahirine hamletmişler. Yani tamam. şimdi o hadisin şerhini konuşacak değiliz yani. Aslında ya, nazarın cemine geri dönmemiz lazım. Yani. Tamam. Meselemiz bu hadisteydi. De yani. Teksir diyor ya. Teksir de aynı şekilde. Yani Hı. kâbir, müslüman diyen de aynı şekilde tamam mı? Mesela diyelim ki namaz durmayan nedir? Kâbir'dir. Tamam benim nezimde kâbir dönmemiz yani. Başkasının nezimde değildir. Peki başkasının nezimde neden değildir? Çünkü namazla alakalı delilir, devlet-i kat-ı, sürdü kat-ı gelmemiştir. O yüzden yani. ya. Yani biri de der ki, niye? Mesela tekfir etmeyen ulema neyi delil getirmişler? Siz mesela bir iki tane nakledebilir misiniz? Yani Allah kendisine önceki... şirk olsunmasını bağışlamazı, onun harindekini... Tamam, vermemiş. Peygamber namazın şirk diyor. O yüzden layla, layla, şey muhalif değil yani. Layla, layla, de her iptal'e gelen iddiasını kabul edecek değiliz. Peygamber namazın serkine şirk demiş. Allah şirki de affetmez. Yani içinde namazın serki de var. Budur duruyor. Yani. Onunla sonra başka yine başka başka, başka hadisleri getiriyorlar. Diyor ki mesela her kim namazı şu şu şekilde kılarsa diyor Allah'ın namayı bir vadi vardır. Her kim de namazı diyor bu şekilde kılmasa Allah'ın namayı hiçbir vadi yoktur. Birisi başlattı diyorsa hazır eder. Tamam. Namadın kemaletini anlatıyor. Orada da o yani hadis. Mesela diğer Sen abdesti eksik almışsın. Temizliği eksik almış. Yerime gelmemişsin yani bilerek orada kasten terk etmenin hiçbir delili tamam, yok işte yani. Bak, yani zorunlu. şimdi bakın. Burada adamların birileri delil getiriyorlar. Bizim şirk dediğimiz bir şeyi şirk demiyorlar. Onların yedi ceddi kafir oluyor. Ulema namazı istilafı yapıyor. Ellerinde tutarlı bir tane delil yok. Bir tane tutarlı bana delil gösterin yok ellerinde. Orada ümmet istilaf etmemiş. Olur. Onlar bir kafir değiller. Buradakiler kafirler yani. Ya yok iki mersedenin bir yani. bir haber Nasıl ya? Bir tane nasıl söyleyeyim? Leysel beynel abdi ve beynel şirki iller terkib salat. Doğru mu? Beynel şirki elif lan. Doğru mu? Tamam. Yani hangi alim eliflanla gelen şirk kelimesini küfür kelimesini hangi sahabe şeye hamletmiş küçük küfürü hamletmiş. Yani bakın, bakın Şankiti e, şey ya İbn Abdilber ya Şankiti yanlış hatırlamıyorsam yani yalan atmayın ikisinden biri ama bu şey ayet şey hadisini tefsir ediyorlar. İşte Peygamber sana e, kadınlar diyor ki sizin çoğunuz cehennemliksiniz. sizin çoğunuz cehennemliklisiniz. Çünkü işte kocalarınıza nankörlük yaparsınız. Kufr-ül aşir diyor yani. Orada soruyorlar ya Resulallah Allah ve Resulüne küfretmek mi? Diyor ki yok. Kufrul ül aşir yani küfrün altında bir küfür. Onu tefsir ederken ya İbn-i ya da Şanket'i diyor ki eğer peygamber hadisin sonundaki o lafzını söylemeseydi zahirine hamlederdik. bu da büyük küfürdü diyor. Çünkü usul, cumhur usulcülerin usulü şudur ki diyor Zahir bir nas geldiği zaman başka bir nas gelene kadar onu zahirinden hamledemeyin diyor. Şimdi ben namazın terki hakkında gelen zahir nasların zahirinden hamledilip de mecazi küçük küfre hamledeceğine dair tek bir tane nas istiyorum. Yok. Yani ya, İbn-i Abdilber etsemin ise sahabinin naklini bana. anlatıyor. E, tamam o zaman nasıl belirleyeceğiz? Burada size göre, bana göre oluyor da niye diğer meselelerde bize göre başkasına evet, göre oluyor? Diğer biraz yunus var mı? Yani sonuçta mesela diğer bir köy demin bahsettiğim geldiğinde fırtkal varlar bir aramızda üstüne eserler tartış etmişlerdi ama mesela o da ayrıyorlar fırtkalı. Niye diyor ayrıyorlar mesela? Var mı Şey yani bu şekilde düz mantıkla gittimiz zaman mesela diyor ki e, şu fırkaların diyor küfründe icma edilmiştir. Diyor e, şu fırkaların diyor küfründe itiraf edilmiştir. Yani şimdi mesela, namazın farz olmadığını iddia eden, işte basimlerden veya başkalarından, tasavruçlulardan, diyelim ki kişiler hakkında nedir? İcmail'in düştüğünü mesela. E böyle tarafta da, e, namazın, e, namazı terk etme hükmüyle alakalı, ya burası icmail, ittifazı böyle konu, tartışılmamış bile zaten. Yani namazı teklif etmeyen, teklif etmeyen, böyle konu yok. Zaten. Niye tartışılmamış? Yani birinin yani benim... kafir dediğini öteki Müslüman diyor. Peki niye tartışılmamış? İşte aynı sebeplerden, o fırkala niye tekrar edildi? Biliyorsun niye tekrar edildi? Mesela hariciden, hariceden birkaç tane fırkalsı var. Küfürlemeci da. Nerede işte namazın e, iki vakit olduğunu iddia edenler, işte kişinin bilmem hâlasıyla e, veya teyzesiyle evlenebileceğini iddia edenler. Acemlerden peygamber geleceğini iddia var. Haymar Yahudi isteyenler bile ha, yani. işte Yusuf suresini Kur'an'dan olmadığını iddiaydan da, Kur'an'da aşikasını şey, anlatılmaz vesaire değil mesela, o şeyde alay eden. Mesela bunların küfründe icma var değil mi? Hazizden bu fırkalar. Ama, Hazizden diğer fırkalar hakkında icma yok, itiraf var. Peki neden itiraf var? O da neden itiraf varsa, burada da ondan dolayı itiraf var. Çünkü şu, alimler zaten bunu belirtiyorlar yani. Mesela Abdülkadir, Bağdadi'nin El-Fah, Ben-El-Fah ve o konuyla alakalı diye kitap var mı? Zaten bunlar şuna öyle. Her kim diyor Kur'an ve Sünnet'te mütevâtir olarak sabit olmuş. Ee, İslam'ın açık naslanı yalanlarsa tamam mı? Ondan sonra açık haramları helal sayarsa, teklif ederse aynı şekilde açık helalleri teklif ederse, e, İslam'ın açık fazlarını namaz, oruç, haç seket gibi yalanlarsa diyor Ondan sonra iç, kumar, dina gibi mesela açık kalanları diyor. Helal sayerse, Allah hayret günü melekleri kitapları inçel ederse, tamam mı? Bu kimseler verem ki Kıbrı'ya da dönseniz, şakirdir. Kümranın hepsini biliyoruz abi. Hepsi temel bak. bilgiler aktarıyorsun yani. Ama bak yani burada, yani sizin talep etmeye gelmeliyiz. Ama ben Burada esilaflarımızı tamam. cem etmenin yolunu arıyoruz. Tamam, ben sana işte hatırlatmalar bulmuyorum. Ben biliyorum ki, o, onları. Muhtemelen, Benim muhtemelen bu sorduğum dizi... soruların hiç birisinin ben cevabını alamadım. Ya, tamam. İki saattir. Alim ya, Böyle kavetleri getirdim. Diyor. Biz anlatıyoruz, deliller sunuyoruz. Onlar bir sürü delil getirmiyor. Kelab yapıyorlar. Öyledir tabii ki yani. Bana iki tane nakil okuma. Ben dedim ki zincir tekiyorum. Muhybetinin tamam, bir tasıdır. Şey i̇ki tane nakil getirdim. Anladım ben. Yani Bu meclis... E, o şekilde konuşuyoruz, bir yere varamıyoruz. Varılmamız. Ee, tamam, aramızdaki itilafı çözmenin yolu bizzat e, meselelerin şeyine bilmemiz lazım. Tamam ama onu da tehlikeden yola çıkarak yapmamız lazım. E sen diyorsun ki böyle bir sorun yok, ben zaten biliyorum. O zaman güncel meseleler konuşuyor, böyle aptal yola gitmek lazım, yani başka çaresi yok. Yani güncel meselelerde probleminiz yok. Yani, yani Tamam, bir sürü yapıyoruz. Yani şimdi o yaptığımız makineler... Hangi bir sürün makin hangisi? Ya şöyle diyelim ki namaz meselesini naklediyoruz ya. Evet. Yani namaz meselesinde alimler birbirleri tekfir etmiyor. Evet. O meselenin bizim konuştuğumuz güncel meseleyle bir alakası var mı? Yok. Var. Niye yok yani? Niye namaza muhat? Yani, namaz yani o zaman şöyle mi yapalım? Namaz mukayyet yani. Ne sadece söyle, namaz? Sen söyledin kendin ben şunu anlıyorum. Ya alimler birçok konuda itilaf ettiler. Dolayısıyla olarak şunu teklif etmek lazım. Yani geçen birisi onu söylüyordu. Diyorduk ki ya bu aslında fırkaların e, yani fırkalar şimdi birbirleriyle çekişiyorlar değil mi? Mesela hatta fert fert böyle tek tek cemaatler var, bir sürü fırka var. Tavukta ekmeğe devamlı yağ sürüyor mesela. Değil mi? Bunun e, bir faydası yok, bir davet noktasında. Bir sancı var, bir şeyler olacak ama ne olacak Allah bilir. E şimdi e, adam diyor ki ya bunları konuşmayalım yani bu itiraflı meseleleri konuşmayalım. Yani ne demek Allah'ın dinine de sen konuşmayalım. Anlaşıp yola gidelim. Biz, Aa, ah, öyle evet. öyle ahmaklardan Yok. değiliz mi zaten? Yani bu söz nedir? Balkı bir söz atıp kendi içinde. E şimdi yani burada biz de bu meseleleri e, günümüzdeki bu meseleleri niye getiriyoruz? Yani? Ben de açık anlamadım. Şey şey bunlar adını koysak biz o zaman imtihanın intiha, anlamı ne olurdu yani? Ben de size soruyorum. yani. Ya, tamam. Bu bizim inancımızın delilleri bu. Biz bundan dolayı böyle inanıyoruz. Siz... Öyle inandığınızı söylediniz, biz de sizden delil talep ettik. Delillerinizi kuvvetli görsedik, biz burada itiraz etmezdik. Biz delillerinizi kuvvetli görmüyoruz, çünkü yok. delil aktarılmadı. Hangi konuda? Zincir teklifdi. Siz bile de daha bir milyar dedik ya, başladı. Konuşmadık hiç sizlerle. Ama ben sizden bir tane örnek istedim seleften. Evet. Sonsuza kadar görelim. Gözlerken... Ben yaptım zaten, onu bitti yani. Seleftan başka yaptım. E, tamam mı? Teşekkür ederim. Demek tamam. ki bizat yani kabul ediyorsunuz. Sonsuza kadar götürüyor. Ya, Muhtemelen yaptığı biz aslında bu. Ruhiyetullah, Zahul edin, şahsız etmeye çağrıyoruz. Evet, evet. Ruhiyetullah demiyor orada. <gülüyor> o sizin temininizin. Şu, Zaten bakın bu meselenin adını <gülüyor> koysak biz, bunların hepsinin adını koymuş olsak bizler e, imtihanın anlamı olmaz yani. Adam bir tane diyor ya nasıl çıkacağız o zaman ben anlatıyorum işte nasıl yalanlayan kafir olur bizzat işte nasıl yalanlamaya gidiyorsa şöyle olur böyle olur. Diyor nasıl belirleyeceğiz? E bilsen benim ne işim var dünyada yani. Ben de melek olurdum. Ben sence ki bu benim değilim kardeşim. Tamam şey falan iman etsin isteyen küfür etsin yani. Ne diyorsa desin. Ama Allah Azze ve Celle yaptığımız teksirden ve yapmadığımız teksirden hesap görecek. Tabii ki. illa en taraf fihim Ancak onlardan diyor açık bir küfür görmeniz halini alıyor. Küfür bu olacak açık olacak. Böyle insanların İslamını yok etme bugün Türkiye'de anlaşılan zihniyetle basit olduğu kadar basit değil yani insanların artık çoluk çocuğun herkesin böyle sakız olmuş eline yani herkes alıyor bir tane kadi yattan söz okumuş gel bak kadi mürciye imanda yani evni temenin sözünü al kadi ya da tat tatbiket. İbn-i Temi'ye diyor ki, kim derdeki im amel imandan değildi bu ha hafif bidata bulaşırsa, müçtehit kafirdir, mukallit fâsıhtır diyor. Al bu sözü Ebu Hanife'ye tatbik et, tahaviye tatbik ya da tatbik et Değil mi? Al sana bal gibi delil. Ben sana hepsini teksir ettireyim yani. Yani bu böyle olmaz yani. Allah'tan korkmak lazım yani. Alimlerin sözünü sakız gibi bir oraya çekiliyor, bir buraya çekiliyor. Yani insanların İslam'ı yok ediliyor bunlar. Ben kızıyorum o adama kafir diyeceğim diye o alemin sözünü oraya çekiyorum. Bu bizim dinimiz yani. Ya sen özet olarak e, ne diyorsun? Ben sen anlamak istiyorum yani. Ben 1 saat 45 dakika olmuş. 1 saat 45 dakika var. Tamam, özet olarak Yani sen bizimle senin aradaki itiraf ne yani özet olarak? Zincir sekvir sadece sizin aralıyor kesinlikle. Hayır. Zincir sekvirin hangi konusu? Biz mesela diyoruz ki. Onu kıyamete kadar götürmek meselesi yani. Benim kat'i demediğime... Siz her şeyi kat'iye sokuyorsunuz ve tekfir ediyorsunuz tekfir etmeye. Peki şeyde yani. müttefiyiz değil mi? Kat'i kat meselelerden bir yerine tekfir oluyor. Müttefikiz. Orada Ehli Sünnet, Ehli Kıblen hepsi müttefik orada. Ama bakın. Bakın El-Fruk adlı kitabında. Karrafi diyor ki küfür üç çeşitleri. Bir kufrün kat'iyyün diyor örneğini veriyor. Musaf'ı diyor çöpe atmak. Necasetin içerisine batırmak. Yakmak. Yani bunu bilmek için Müslüman olmaya gerek yok ki Yahudileri isteyen de bilir bunu ya. Yani. Sonra diyor küfrün muhtelif diyor. Hakkında ihtilaf olan küfürler de bu saydığımız ihtilafları zikrediyor. Sonra da küfrün ma'a sonu küfre giden sözler ve fiiller. Bu da ihtilafdır diyor. Alimlerin bir kısmı kafir derken bir kısmı Müslüman demişler diyor. İşte hangi kafanın tamam. aramızdaki küfür hangisi? Bizim kat'i değil dediğimizde siz kat'i deyip bizi tekfir ediyorsunuz. Emfilah bu, anne, geniş e, geniş bu geniş yani. Geniş i̇şte siz bugünkü bütün muhasır meseleleri kat'i küfür yapıyorsunuz. Kur'an'ı mus e, musafı <gülüyor> yakmak ve çöpe atmakla aynı eşit kılıyorsunuz. Oradan tekfir etme tekfir ediyorsunuz ne olur yani? Geçen oturumda dua eden resim konuşdurdu, dua eden Ya burada dua edeni tekfir etmeyen kim yani? Şimdi ya öyle bir konuşuyorsunuz ki da, sanki dua eden tekfir etmiyor. Yani. Allah'tan başkasına dua eden bir adamın şirkinde yani sanki tavası. Yani İbn Teymiye de diyor ki Risaletten sonra 1400 sene, 1000, bilmem kaç sene geçmiş, İşte Risaletin izleri kaybolmuş, Peygamber'in işte getirdiği vahyin izleri silinmiş. O yüzden kabirlere dua eden, kabirlerden yardım dileyenlerin hepsi muayene tekfir edilmez, ikamet-i sonra tekfir edilir. Bir ürcüye de bunu alır, aldı İbn-i Teymiye'nin mezhebinden. E Niye tekfir sen, ediyoruz sen, biz bu adama? Sen nasıl yorumluyorsun o mahlemesine? Benim tevhidim var. Ben sana ne? niye anlatayım onu? Var elhamdülillah. Onun ya, da bir marahatı var. Yok ben niye anlatayım yani? Ama niye getiriyorsun ki hocam? Yani, bizim var işte. Yani var. sizin usulünüze göre ters bu. İbn-i de kafir bizim, bu usulü. Bizim, bizim itiraf ettiğimiz konular o ikinci, evet. üçüncü dereceden meselesi. Sen şimdi dual meselesini niye gelirdin ki? katli küfür işte. Size ya, göre katli-i küfür. İbn-i Tehmiye ikamet önce tekfir edilmez demiş. Ben de dedim ki bunu yemedin. De Edenim de hadi. Yemedin. Ya bunu Şeyh Muhammed İbn-i Abdu'l-Bak Mecmuatü Şeyh'in şey, şey As-u dini, dini ve Kaydetu emran risalesini, torunu açıklarken İbn-i naklediyor. Sonuç noktasında bir paragraf yazısı var. O yüzden diyor Şeyh Muhammed davetinin başlangıcında herkesi muayyen tekfir etmedi diyor. Torunu diyor, açın bakın o zaman onlar da tekfir ediyor. Süleyman i̇bn Onlara diyor yumuşak sözlerle hitap ettiriyor. Hayır hayırlıdır. muayen tek Allah diyor. Allah'ın izniyle hepsini Arapça nakillerle ıspatlarız. Yani ben o risaleyi biliyorum okudum tercihler ettim. Şeyde yani diyor ki Allah zevk'in hattabın daha hayırlıdır. Diyordu. Davetinin başlangıcında yumuşak davranıyordu diyor. Yumuşak davranmaktan bahsediyor ama sadece ondan bahsetmiyor. Siz sanki sadece ondan bahsediyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ya, Öncesinde ben İbn-i ben... Seymiye'nin sözünü naklediyor yani. Kalacağız. Siz gemedin bana. Nasıl İbn-i bu sözüyle usulünüzü gemediyorsunuz? Onun zaten o tekbir kavramıyla adeta o tekbir kavramının ne anladığına bağlı yani. Tekbir kavramı bazen bildiğimiz anlamda kullanmıyor, bazen şu anlamda kullanıyor, azabı gerektiren tekbir anlamda kullanmıyor. O artık hangi anlamda kullanılığına bakmak lazım yani. Tamam inşallah. Hakkınızı helal edin, ben diğer söz verdim çünkü. Tamam. Şeyhman lazım inşallah, çıkmam lazım. Evet, meclisin kefaletini yerine getiriyorum inşallah. Subhaneke Allahümme uvendik. Aşadu ve la ilahe ilahe ilahe testağfurullah. Kapatın. Biz size haber veririz. Tamam onu hiç kapatırız. Konuşmayız. Yani biz ee, niye <gülüyor> derdine düşerim ki? Ama yani. işte o meslelerimizde şey yaparsak o şekilde böyle yapılan kıyaslar şey kıyaslar. Kıyaslar falan mı yani ayrı ayrı kıyaslar yani. İşte bu ona karar verecek ki, olanlar bu sesi dinleyenler. Asker. Biz değiliz. Tamam. Sen karar vereyim. Yo. Kıyas-muteber derim, siz mi alfarık dersiniz, ona dinleyenler Muteber karar verir. Muşak-muteber biraz daha böyle açık, yani Açıktı zaten, hiçbir şey de kapalı değiller. De. yani? Bu mecliste şeyler konuşuldu yani nakiller tamamı yapıldı. İşte o zaman bu nakillerin, günümüzdeki mesleler tatbikini konuşalım. Asıl kilit nokta orası ve insanların kaçırdığı nokta orası yani. Kilit nokta nedir? Namaz meselesini, oy meselesine nasıl tatbik edeceğiz? Oy meselesinde kişi ne zaman tekredilir, ne zaman edilmez? Bunu konuşacağız. Davutta muhaşet olma meclisi. Ne zaman kişi teksir edilir, ne zaman teksir edilmez. Çocuğunu okula gönderir, askere gönderir, oraya gidilir, buraya gönderir. Yani ben normalde fırkaları şu şeyden cahil, tamam. Cahiliniz de, okuduk değil. Fırkaları tanıyorum. Mesela bir fırka var, diyor ki ben şu cemaatle ne yapıyorsunuz? Bir, bir çeşit 30 tane akide var. Bu ne kadar yakalanıyor? Rica ederim. O kendini şuraya nispet etsin. Beni hiç ilgilendirmez. Ben biliyorum ki he, senin usulün farklı. Terdi usulü farklı, akidesi de farklı. Biliyorum ben bunu, görüyorum çünkü konuştuğu zaman. Anlıyorum ben bunu. İşte o yüzden e, tamam konuştuk onlara... Biz haber göndereceğiz. Bir daha şey. sefer inşallah daha şabarak bir şekilde şey yaparız. E, her şey için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. E, Hakkımızın bir saygısızlığımız vardı, e, Olduysa aklımıza veririz. Biraz yüksek göremem. konuşurum, o benim fıtratımdan. Bir de... Kültürümden gelen bir şey. Bizde tamam. böyle alçak sesle konuşan kimse yoktu benim akrabamda Tamam e arada ben işte devreye girmek için. helal e edin tamam. inşallah. İnşallah. Ee, yani da hak üstün gelsin. Ee, bizler önebiliriz yani. Allah bu meclisin aynısını ahiretse de yapacak. Evet. Orada mu Biz hakim Allah olacak. Mu? Numaranı verin mi? He abi numaranı verin inşallah. O diye sadece dakika kalka. Telefonda buluşmuyor değil mi? Abi de. o arkadaşı için özür dilerim.